Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. TV'ne ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Yeni bir soruların peşinde ile yeniden karşınızdayız. Kıymetli Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Diyeyim neden hoş geldiniz diyorum Almanya'daydınız çünkü. Evet. Düğün gecesi Mevlana Hazretleri'nin düğün gecesi diye ifade ettiği 17 Aralık günü Frankfurt'ta not aldım ve buradan okuyacağım müsaadenizle. Ölümü intihardan düğün gecesine dönüştürmek, evet. Rumi'nin hakikati tahkik etme yöntemi evet. başlıklı bir konuşmanız oldu Frankfurt'ta. Ee, geçen hafta e, Rumi'ye temas etmiştik. E, bu konuşma vesilesiyle bir kez daha hem rahmet dileyelim hem de ne oldu Frankfurt e, gözlemlerinizi de e, duymak isteriz. Yani tutup e, seyahat gözlemlerini anlatmayayım da. Burada not alıyor yani... musunuz hocam? Yani Yok. Bu konudan bağımsız Yok, ama. Hayır. Benim kafam aralarla değil. Günlük yani. tutmazsınız Yok, doğru hayır. mu? Ee, orada e, Başkonsolosluk ve e, Kültür Ateşi, <gülüyor> Eğitim Ateşi 200, yani oradaki kısaca Başkonsolosluk diyelim. Böyle bir program düzenlemiş. Ee, sadece ben yoktum, konuşma yoktu. Aynı zamanda e, profesör doktor Ali Tan Hoca Neyzen ve Doçent doktor Sami Tural Hoca Udi ve Hanen de aynı zamanda. Onlar da güzel bir mevlevi e, musikisi hmm. sundular. E, harikaydı gerçekten. E, katılım da güzeldi. E, başlığa rağmen e, katılım katılımın e, seviyesi oldukça e, yüksekti. Hmm. E, orada genel olarak e, şebe arus kavramının ne anlama geldiğini, niye düğün gecesi, bir insan ölümü niye düğün gecesi der. Ve bunu batı düşüncesiyle, özellikle Almanya'da olduğumuz için Hmm. Almanya'daki batı düşüncesiyle de mukayese e, anlatmaya çalıştım. Çünkü felsefe bölümü öğrencileri de vardı orada. E, gayet de güzel bir e, sunum oldu. Çünkü klasik e, meşya felsefe bunun karşısında kelami e, yaklaşım ve e, ekberi geleneğe geleneğin iddialarına e, karşı Mevlana'nın özgün duruşunu Hı. anlatmaya çalıştım ve bunu dediğim gibi özellikle Kant ve sonrası ortaya çıkan Avrupa'daki hakikat krizi ile de ilişkilendirerek güzel bir sunum olduğunu düşünüyorum e, verimli oldu yani eyvallah rahmet evet. olsun evet. E, diyelim bizde bir kez daha şimdi bugüne tesadüf eden bir bahis yok iki gündemim var çünkü hocam e, bu haftayla beraber şöyle bir yöntem değişikliğine gireyim dedim Müsaadenizle evet. de sizin de haberiniz yok Şimdi normalde ben bugüne tesadüfen programın olduğu güne tesadüf eden özel isimler etrafında sizin kanaatinizi ve notlarınızı talep ediyordum. Fakat programımız cumartesiler oluyor malumunuz. Cuma günü, perşembe günü, hafta içerisindeki günler es geçiyordum. Haftayı baz alarak biraz da notlandırayım dedim. İki tane gündemim var. İki tane özel ismim var. 18 Aralık 1111'de e, vefat eden Gazali. E, Gazali. Ee, Onunla ilgili program yaptık zaten. Evet, e, program müstakil, müstakil bir program, program yaptık. O dinlenebilir. Ayrıca başka mahfillerde, başka vesilelerle konuşmalar yaptık. Munkız okumaları yaptık. Evet. Daha geçen e, İstanbul Üniversitesi Felsefendi'nin Cüneyt Kayı Hoca e, yine Munkız üzerine bir konuşma yaptı zannediyorum. E, en çok konuşulan e, dolayısıyla konuşulduğu için de belirsizliği artan bir düşünürümüz gazali. Fakat şeyden kurtuldu herhalde zannediyorum hocam. Ee, İslam dünyasında felsefeyi gazali bitirdi. <gülüyor> Meselesinden kurtuldu herhalde. Fıkrayı anlattık ya o sonra bitti bu işte. <gülüyor> Eyvallah. Evet. Bir diğer e, notum bir doğum notu e, 21 Aralık 1840. E, vatan şairi Namık Kemal. Ha, evet, ee, Namık Kemal üzerine de bir bahis açmıştık. Bahis yani. açtık. Evet. Ee, bir genişçe belki hani ölüm değil. ölüm yıldönümü dolayısıyla değil mi? Bu vefat hocam. şey doğum, doğum çok özür dilerim evet, doğum. Evet. bir Aralık günü. Hmm. Ee, ya çok zor bir dönemde evet. e, yaşamış. Geçen e, Teklif dergisinin yeni sayısını e, hazırlarken e, Tahsin Görgün hocanın Yönlendirmesiyle Namık Kemal'in siyaset anlayışıyla alakalı bir parçayı koyduk metinler kısmına. Hmm. O vesileyle de okudum ve hayıflandım açıkçası kendi kendime. Yani e, tabii alanımız da değil doğrudan ama e, o dönemdeki entelektüellerin seviyelerinin sandığımızdan da yüksek olduğunu e, görüyorum. Hmm. Mesela nefs-ül kavramı üzerinden e, bir e, siyaset e, hukuk ilişkisi kuruyor. Kemal. Bu demektir ki klasik kültüre aşina aşina sandığımızdan fazla. Benzer şeyi Ziya Gökalp'ta da görmüştüm daha önce. Yani Ziya hmm. Gökalp'in metinlerinde yani sosyoloji, Durkheim üzerinden ya da çağdaş yaşadığı çağın meseleleri ilişkin yazılan demiyorum. Klasik e, kültüre ilişkin hmm. vukufiyetleri ve bunları e, çağdaş sorunlarla uğraşırken istihdam etmeleri de oldukça yüksek. Bu açıdan e, tanzimat e, entelektüellerinin e, metinlerini çok daha dikkatli okumak lazım gelir diye düşünüyorum. Metinleri e, okunabilecek düzeyde olsa epey, hocam... Hepi yayınlandı. Yayınlandı ama hepsi değil mesela e, yani Namık Kemal yayın, üzerinde. Çizgi, Namık Kemal'in pek çok metni yayınlandı. Çizgi yayınları Konya'da biliyorsunuz o klasik... Büyük bir gayret ortaya Tabii büyük koyarak. bir gayretle klasik metinleri e, yayınladılar. Yayınlıyorlar, hala devam ediyor. Evet. Başka yayınlayımları da de destek veriyor bu tür yayınlara. O açıdan e, elimizde bir 15-20 yıl öncesine göre e, büyük bir külliyat var. Fakat tabi bunların hepsini e, okumak e, belirli e, özel alanlara iyi insan için zor. E, en azından şöyle bir okuma iyidir. Onların e, entelektüel dünyalarının uzayını hmm. fark etmek hmm. ve keşfetmek bakımından Şimdi ben Namık Kemal tabii benim doğrudan ilgilendiğim bir alan değil. Tabii edebiyat açısından baktığım bir isim. Ama onun kendi yaşadığı dönemde gündeme getirdiği hem çağın sorunlarına cevap olarak, yaşadığı çağın sorunlarına cevap olarak hem de bunları geçmişle itibatlandırması, mesela Halizmşah, Moğol e, meselesi meselesini e, örnek alarak, ...çağındaki askeri ve siyasi erkanı uyarması bununla alakalı evet. yaptığı yolundan da çok ilginç. Biografik metinleri Tabii de. tabii yani, e, yani bir gelecek idraki var. Bu gelecek idraki etrafında şimdiyi yönlendiriyor. Fakat bunu yaparken geçmişte de irtibat kuruyor. Bu çok büyük bir başarı. Biz bugün büyük oranda bunu yaparken şimdiyi esas olarak konuşuyoruz. Neden? Çünkü? Çünkü iktidar kavgası bizimki büyük oranlar ondan. Bir de geçmişle irtibat kuracak bir gelecek de, Gelecekte de fazla irtibatımız yok. Ama bunu söylemiştiniz, yani geçmişle irtibat kuramayınca tabii, gelecek idrakide... Evet, evet, evet, yani Namık Kemal ve o ayardaki düşünlerin böyle bir perspektif var ilginç bir şekilde. Her şeye rağmen modern Türkiye'yi kurucu babası... Fikriyat olarak... Bazında. Evet. Evet. Yani evet. birinci mecliste o ruhu meclis sıralarına yayılacak şekilde evet. Namık Kemal'in ruhunun dolaştığını biliyoruz. Ona da rahmet olsun doğum günü kutlu olsun diyelim 21 evet. Aralık 1840. Ve hocam iplik ve kilim yeni bilimin kökleri 3 evet. ee, diyebiliyoruz. Ee, Roger Bacon'un üstadların üstadı evet. diye tanınmadığı kimya bilimine deney fikrini öğreten adam. Üstansün esatize değil mi? Evet. Diye. Hocaların evet. hocası. Şimdi ama bu bin... Bacon şey değil ha. Ee, bu e... bu 1600'lerin başında ölen değil. 14. yüzyıldaki. Önceki evet, evet, e... o. Bacon. Evet, evet. Bunların ikisi de aynı. Bunlar tabii isim hiç... de aynı, soyad da aynı ama e, alakaları hmm. yok. Hmm. E, tabii Roger Bacon hatırlarsan İbn İsem'i de anlatırken dedik ki e, yönlendirilmiş e, ya da tasarımlı denetlenebilir deney kavramı evet. e, İbn İsem'den <gülüyor> e, tevarüz ettiği için ee, Cabir Bin Hayyan da bununla alakalı çok ciddi örnekler verdiğinden dolayı e, kendi geliştirdiği yöntem açısından Cabir'in ciddi etkisinde kalıyor. Fransız Bacon. Tabii bunun hmm. arka planı da var. Yani Thomas Aquinas'tan e, Albertus Magnus'a kadar giden bir arka planı da var. Çünkü Cabir kimyasının Avrupa'daki e, yükselişi 13, e, 12. 13. yüzyıllardan sonra Dolayısıyla Bacon bu e, deney fikrini, bu şekilde tasarımlı denetlenebilir deney fikrini oradan tevarüs ettiğinden dolayı cabine çok özel bir muamelede bulunuyor. Evet. İşte, hocaların hocası diyor tabii. Eyvallah hocam zaten şöyle hani 1200 yıl önce yaşamış bir isim ve etrafında konuşacağız bir tarafıyla. Ee, çağında ve sonraki 800 yıl boyunca kimya bağlamında otorite. Bugün de hala çok gündemde. Yusuf. Tüm dünyada. Tabii şöyle transhümanist yaklaşımlar e, Cabir'i sembol olarak alırlar. Bu hmm. üzerine konuşacağız. Hatta e, şekleri olarak, mürşitleri olarak görürler. E, o açıdan fikirleri bakımından teorilerin içeriği demiyorum ama fikirleri ve iddiaları bakımından Cabir e, hala özellikle bu çevrelerde gündemdedir. Şimdi hatırlamıyorum ama bir Fransız İşleri Bakanı vardı. Cabir üzerine doktorası vardı. Hmm. Ya da İçişleri Bakanı. Yani bir bakan da. Şimdi tabii oldukça bir zaman oldu hatırlamıyorum. Ee, onun üzerine de konuşacağız. Yani niçin Cabir hangi fikirleriyle bugün gündemde? Ee, zaten e, o bilimin tarihi. Bilimde, tarihteki bilim değil de. Bilim. Bilimin tarihinde e, Cabir'in temel fikirleri zaten e, cümleler halinde mevcut. Ama bir de bugün için e, önemli bir taraf var. Onun hmm. üzerinde konuşacağız. Şeye de geliriz herhalde zannediyorum. Bugün biraz kurcalarken denk gelince şaşırdım ben. Jung'un e, 1940'tan sonra Psikoloji ve e, Simya kitabında da o Simya bağlamlı görüşü de e, Cabir'den böyle copy-paste farklı Şimdi bir istersen, element adlarını değiştirmiş. şöyle yapalım. Şimdi bir kere niye e, Cabir üzerine konuşuyoruz? Hatırlarsan dedik ki yeni e, bilimin ortaya çıkmasında bazı unsurlar var. Yani bir orada bir kilim örüldü. Bu kilimin ipliklerini... E, ...özellikle İslam tarihinden gelen... E, ...yapılarıyla... dikkate almak lazım demiştik evet. hatırlarsan. Bunlardan bir tanesi de... E, ...simya, el kimya... ...ve bunun kimyaya dönüşmesi. Bu üçünü ayırıyoruz birbirinden. Simya... E, ...farklı bir şey esas itibariyle. Daha çok e, işin içerisinde biraz... ...sihir, büyü... E, ...şeylerin karıştığı bir şey. El kimya ise... ...bildiğin laboratuvar teknikleriyle iş gören ama aynı zamanda etrafında farklı unsurları barındıran bir yapı. Bir de kimya var. Bu da Robert Boyle başlatılıp özellikle Lavalizde ile birlikte bugün işte hmm. kimya dediğimiz disiplini kuruyor. Bu üç kavramı birbirine karıştırma var. El kimya, şimdi hepsini tek tek soracaktım ama el kimya geçişi bir tarafıyla mı Bir tarafıyla geçiş ama el kimyada bildiğimiz kimya da var. Fakat onun yanında başka şeyler var. Şimdi kimya hmm. Bu uzun, çok uzun bir konu. Tamam Mısır'a dayanıyor ama şimdi bir kere önce... Bir not koyayım o zaman Hı. hocam. Ben şimdi siz e, simya, elkimya, kimya. Elkimya'yı el görünce tamam bu ikisini biliyoruz da elkimya ne oluyor diye biraz kurcaladım. adına adı var. E, simya'nın karşılığı olarak çeviriyor. şimdi bu, Orada o, bir yani ya şey o, yapmak not edeyim biliyor, diye söyledim. O bildi, bilinen şeyler değil. Bunlar adılardan sonra geliştirilmiş bilim Hı. tarihindeki kavramlar. Şimdi bir kere... E, simya ve el kimyayı birlikte düşünelim şimdilik. Üç üç ayıracağız. Maddi zanaat anlamında e, el kimya, e, bu ayrı bir şeydir. Hikmet e, felsefe bilim anlamında hmm. el kimya, bir de manevi anlamda el kimyayı. Üçünü birbirine ayıracağız. Şimdi bu hani geçen hatırlarsan hangi programda bilmiyorum ama. Astrolojiden bahsediyken dedik ya, astrolojinin mefhumu bugünkü anladığımız astroloji değil. O dönemde astral olan yani göğe ait olup da yeryüzünü etki eden her şey astrolojinin konusu. İşte e, güneşin ışıklarının bitkilerde ve insanlarda yeryüzündeki e, etkisi bile astrolojinin konusu. Meteoroloji falan. Aynı şekilde bu el kimya meselesini konuşurken de dikkat etmemiz gereken önemli şeylerden biri. Biz yine simya derken günümüzdeki pejoratif... Hmm. E, anlamı, o alçaltıcı anlamı düşünüyoruz. Halbuki kağıt yapmak, mürekkep yapmak, cam yapmak, ayna yapmak, eczacılık, e, e, e, e, e, e, e, e, tabi ilaç sanayisi, boya sanayisi, ondan sonra savaş teknolojisi, kılıcı, kargısı, hmm. oku, yayı, a, a, ateşli silahlar, tüm bunlar kimyanın konusu. O zanaat hmm. şimdi çok geniş düşündüğün zaman e, kimya teknolojisi diyebileceğimiz bugün, tabi e, nedir Anokranik bir şey söylemeyeyim ama e, bunların hepsi e, kimyanın altına göre. Temizlik mes meselesi, sabun üretiyorsun. İnsanlar yıkanmıyor mu dönemde? Sabun var. Hmm. Leke çıkartmak mesela. Git Süleymaniye, Kütüphane yazma iste. Leke çıkartma insaneleri var. Değil mi? E, renk, e, boyama e, teknikleri mesela. Bu da o... yaygın anlaşıldığı gibi sadece metalleri altına hayır, çevirme fantazisi değil. Değil değil. O değil işte. Beslenme. Beslenmeyi de bununla alakalı. Hmm. Tarım. Sen şimdi e, en dürüstte yazın, İbnül e, tarım kitabını açtığın zaman sana bitkiler nasıl aşılınacak, nasıl ilaçlanacak gibi pek çok şeyi anlatıyor o dönemin e, bilgisinde. <gülüyor> Başka bir şey mi? zehir bilimi. Zehir bilimi özellikle politik bir bilimdir. Tabii. Çünkü e, rakiplerinizi zehirliyorsunuz. O zehiri keşfetmek için ona göre kapkaçak yapıyorsunuz, panzehir yapıyorsunuz. Bunların hepsi kimya teknolojileriyle alakalı. Dolayısıyla kimyanın bir maddi zanaat tarafı var. Bu bildiğimiz bu kimya teknolojileri dediğimiz bir şey. Ondan sonra daha mesela eskatolojik bir tarafı da vardır. Maddi zanaatkar kimyan o da mumyalama. Niye mumyan diyorsun? Hmm. Ta Mısır'dan itibaren Türklerde de mumyalama var. Ha? Onu da söyleyeyim sana bak. Ben Anadolu'da bazı ilk dönem Selçuklu beyliklerini gezerken e, o beyliklerden bazı beylerden bazıların mumyalarını gördüm. Tabi bu daha sonra İslami hassasiyetler alta konulmuş gösterilmiyor ama var hala yani. Dolayısıyla bu e, eskatoloji dediğimiz yani öte, öldükten sonraki dünya içinde e, bu zanaat anlamında kimya teknolojileri kullanılıyor. E, tüm bunlar Şii'nin içerisinde. Kimya teknolojisi, maddi kimya hmm. anlamına geliyor. Bir de hikemi, felsefi ve ilmi kimya var. E, bu da e, bir tür doğa felsefesi. Eşyanın hakikatini araştırma. Eş, ne demek eşyanın hakikatini araştırma? Yani e, karşımızda bulunan mekan zaman sahnesindeki nesnelerin kurucu unsurlarını ve aralarındaki nedensel ilişkileri araştırma meselesi ki e, şii'nin e, cabir'in bu konuda çok önemli e, iddiaları ve katkıları var. E, bu da şeyin e, ki, kimyanın, el kimyanın e, do, şey tarafı, felsefi ve ilmi tarafı. Üçüncüsü ise e, manevi taraf. Ha, Şimdi bu manevi taraf nedir? Burası çok ilginç. E, eğer insan da mekan zaman sahnesindeki e, nesnelerden bir nesne ise tırnak içerisinde e, onun mizacı... Düşük olabilir. Teşbihen yani bakır olabilir. Onu da altına dönüştürme gerekir. Yani ins insanı kamil olacak yolda bir tür sufi teknik gibi düşünebilirsin bunu. Hmm. İnsanın nefsini arındırma, temizleme, tezki etme. Yani kimyasal süreçlerden geçirme. Damıtma, arıtma var ya evet. çeşitli. Bunu insana uygulama ve insanı da belirli bir manevi e, süreçten geçirterek altına dönüştürme. Tenekeyi altına Tabii, yani Tenekeyi bakırı altına dönüştürme. Dostu bu şey birbirinden ayırmak gerekiyor. Bunlar birbirleri ilişkili şüphesiz ama üç ayrı kolu oluşturuyorlar. Bunun yanında işte dediğimiz işte iktisadi bir karşılığı olan ucuz metallerden pahalı metaller elde etmek bu büyük oranda askeri bir meseledir. Onu da söyleyeyim. Politik ekonomik bir meseledir. Yani basit anlamıyla keyif için yapılan bir şey değil. Zenk köşeyi dönmek için. Köşeyi dönmek için yapılan bir şey değil. Bunun için laboratuvarlar gerekiyor. Hmm. E, büyük yatırım gerektiriyor gerektiriyor bu. E, bunu e, devletler özellikle ihtiyaç duyduklarında, e, ekonomik durumları bozulduğunda, yeni ordu kurmak istedikleri buna gidiyorlar. Çözüm. Bir şey ise başka bir e, belki son olarak da. Ölümsüzlük arayışıyla da alakalıdır kimya. Yani. Abahayat. hayat, evet. Bu iksir meselesi sadece ucuz metalleri, pahalı metalleri dolaştıracak bir kod bulmak değil. Bir de insanlar bu işleri şöyle yanlış anlıyor, lafsi baktıkları için. Ya bir kod arayışıdır bu, tamam mı? Bunun üzerine biraz konuşacağım şimdi ben. Kod, kod. Yani aslında düşünce çok doğru. Yani şu bardak, sen sevdiğin için bundan örnek veriyorum yine, bu bardağın bir kodu var. Ne diyoruz i̇şte atomlardan dizilişleri filan nanoteknoloji bununla ilgilenmiyor ama. Aynı anlayış aslında düşünce çok doğru. Hmm. Bunun bir kodu var bu kodu değiştirdiğin zaman. Mesela diyelim ki kod 1-2-3 ile yazılıyor. Bardak elde ediliyorsun 1-2-3'ü değiştirip 3-2-1 yazıldığında kalem oluyor. Kodu değiştirmekle alakalı yani. Atom sayısını değiştirmek Gibi gibi. gibi. Şimdi X'er en temel kod. Tüm ee nesnelerde bulunan temel bir kod. Bu iksini bulduğunuz zaman siz ee ucuz metalleri, pahalı metallere çevirme imkanı elde ediyorsunuz. Bir de bu X aynı zamanda size ölümsüzlük. Eee hmm. Ne demek ölümsüzlük? Sizin ee atom yapınız, yani bedenin yapınız bozulmuyor. Öyle bir özellik katıyor buna yani. Bugünkü transhumanistlerin arayışı gibi. Hmm. Ee, o yüzden bütün kültürlerde o abi hayat diye ifade edilen şey var. Tabii özellikle ağabey hayatı büyük e, şeyler, e, dünya fatihleri çok üstü değil mi? Cengiz Han hatırlarsan bundan bahsetmiştik Hulagu. Tebriz okulunu, matematik okulunu anlatırken Meragayı, evet. Meragay'ın aynı zamanda bir e, kim, el kimya simya bölümü olduğunu ve o arada Hulagu'nun hmm. ve takipçilerinin değil mi? özellikle Çin, Hint ve İslam dünyasındaki tecrübelerden hareket ederek e, ölümsüzlük e, arayışı, iksirini aramak aradıklarını. Hatta bunun üzerinden de birçoğunun öldüğünü. Çünkü çok garip şeyler içiyorlar. Civa bunun içiyor mesela. E, hatta Kutbuttin Şirazi Olcayta'nın sorduğunu ya bunlar beni kandırıyor mu? gibi. Hatırlarsan bunu konuşmuştuk. Evet. Dolayısıyla ölümsüzlük iksiri tarafı da var bu meselenin. Bu yönüyle hocam Simya modern dünyada, bugünkü dünyada en yanlış anlaşılmış bir e, yöntem bilim neyse onlardan biri tabii çok tabii. Neyse. Şimdi burada belki şunu söylemek lazım. Bu <gülüyor> tırnak içinde <gülüyor> sihir tarafı da yine gözden kaçırılan bir şey var. Siz şimdi diğer maddi zanaat anlamında el kimyayı ya da doğa felsefesini el kimyayı büyük oranda fizik ve metafizik süreçlerin bu metafizik derken kastettiğim, yani kavramsal yapılarla götürüyorsunuz. Ama sihirde ise e, sadece işlemler yeterli değil. Bu işlemleri yapan simyacının pisiçik güçleri de çok önemli. Tıpkı tasavvufta bir müridi, e, müride belirli şeyler veriyorsunuz. E, nedir? Hazırlık yapıyor, eğitimden geçiyor. Ama o sırada mürşidin tasarrufu da çok önemli oluyor ya. E, simyada da böyle. E, siz e, herhangi bir e, sihir anlamında, simya anlamında bir işlem ya da işlemler yaparken tek başına işlemlerle yetinmiyorsunuz. O aradaki şaman gibi simyacının da tasarrufu var. Onun irtibatları var. Hı -hı. E, i̇şte o doğal güçlerle ya da metafizik güçlerle, spütüel güçlerle diyelim. E, dolayısıyla şamanın e, Tek başınıza, mesela şimdi ben size bir simya metni verdim. Bu çok hata, yanlış anlaşılıyor bu. Sen bu simya metnini gittin, laboratuvarda uyguladın, olmadı, olmaz. Çünkü simyacı lazım. Bilmiyorum anlatabildim hmm. meseleyi. Ama zanaat anlamında değil. Yani siz silah yapabilirsiniz yazılan formüllerden, İlaç yapabilirsiniz, halı yapabilirsiniz, boya üretebiliriz, mürekkep. onlar değil. Ya da doğa felsefesinin temel problemlerini bir el kimya yöntemini araştırabilirsiniz ama sihir yapacaksanız sihir anlamda bu sihiri büyük e, ölçekte büyük şumurlu bir şekilde kullanıyorum e, simyacının da burada ciddi bir rolü var simyacının da açıklamaya girişmediği ya da açıklayamadığı yere mi sihir diyoruz peki burada yani e, tasavvuf tekme ilişkisi şey mürit ilişkisi örneğini verdiniz ya ha, bu sihir e, nedenleyemediğimiz ama o şeyin e, kim simyacının Pisişik güçlerle kurduğu, maddi aşan güçlerle kurduğu ilişkilerle alakalı bir şey bu. Yani burada Hı. bir olay oluyor. Ne demiştik hatırla? Büyük klasik gelenekte sadece bir kişiyi okumak, muska yazmak falan değil. Büyü esas itibariyle doğal olaylarda bile nedenleyemediğimiz her şeye büyü denir. Örnek vermiştik hatırlarsan değil mi? Yoğurt yapmak. Maya koyuyorsun, süt yoğurt oluyor. Nedenleyemeyince ona büyü diyorlar. Büyülü Hı. bir şey anlamında. Ee, burada da öyle. Siz simyacı işin içerisinde olduğu için açıklayamıyorsunuz onu. Şimdi e, bunlar hepsi ayrı ayrı konulardır. Mesela İbnül Ekvani'nin inşaat-ı farklı simya anlayışlarını çok ciddi bir şekilde anlatır. Yani klasik gelenek bundan ayırdındadır. Özellikle birinci sınıf yazarlar e, simya dendiğinde, el kimya dendiğinde ne kastedildiğini hangi merhalede, aşamada Hangi tekniğin anlaşılması gerektiğini çok iyi bilirler. Ee, şimdi bizi bu şey tarafı ilgilendirmiyor. Simya, sihir tarafı ilgilendirmiyor. Ayrı bir konu. Ee, ha bu şeyde var. Ee, el kimyacılar da bu var. Diyelim ki Cabir biraz sonra anlatacağımız e, teknikler yanında iksirle de uğraşıyor. Yani bir tarafıyla ucuz ucuz şeyleri madenleri madenleri pahalıya dönüştürme metalleri uğraşıyor bir de iksir yani ölümsüzlük konusuyla da uğraşıyor hmm. ama dediğim gibi bunlar böyle katmanlı yapılar gibi düşüneceksin bir insan iksirle uğraşıyor diye mesela diyelim ki boya ile alakalı ya da silah teknolojisi ile diğer bir konular ya da doğa felsefesi anlamında kimya imal ediyor değil bunlar iç içe geçmiş şeyler o dönemde e, ...belirli tabakala, tabakalar var. Bunları birbirine hmm. e, karıştırmamak lazım. Bir de çerçeveyi şeyle çizince hocam... yani ...bir tarafıyla absürt de değil. O kod örneğini verdiniz ya. Şimdi o kod ona, ona, sayılarını... ...o zaman, zaman ölümsüzlükle makul oluyor o arayışta. Tabii tabii. tabii yok, yok. Her şey bir kodla. Bütünü dikkate aldığında burada saçma olan hiçbir şey yok. Sadece teori ile içerik arasında... E, ...nedir? Bugünkü e, bilim ah, açısından yani. uyuşmazlık var o kadar. Yoksa temel ilkeler, temel iddialar bakımından... Çok doğru. Mesela en temel ülke her şey her şeyle ilişkilidir. Yani evren bir bütündür. Undivided universe anlayışı var ya bu özellikle Bohr'dan sonra kuantum fiziğinde evet, kabul. Ha, kabul ediyoruz. Undivided universe anlayışı var bu adamlarda. Bu simya, el kimyacılarda. Yani evren bir bütündür. Evrendeki her şey her şeyle ilişkilidir. Bunun sadece derecesi değişiktir. Mahiyet olarak bir farklılık yoktur. Oranlar farklıdır. Dolayısıyla biz evrendeki bir şeyle irtibat kurduğumuzda aslında bir parçayla irtibat kurduğumuzda evrenin bütünüyle de irtibat kuruyoruz. Böyle bir anlayışa dayanıyor. Bunun da zemininde yine mitolojik bir kabul var. O da Tanrı tot efsanesi dediğimiz bir efsanedir. Ki Mısır'dan kaynaklanmasının sebebi de budur. Tanrı tot bir Mısır tanrısı yine. Evren, Tanrı totun söyleminin donmuş halidir. Yani bu Önce söz vardığından var. tut. Kün feye küne kadar e, gidebilir. E, yani Tanrı oldu değil mi? Her şey oldu. Orada bir e, kod, formülasyon var. Evren onun do, donmuş halidir. Dolayısıyla e, bu bardak da, yani şöyle diyelim, bir dildir evren. Bir yazılımdır. Ve bu yazılım tanrısal bir şeydir. Sen bu yazılımı çözmeye çalışıyorsun. Aslında e, John Henry'nin ifade ettiği gibi, özellikle 17. yüzyıl bilim devrimi çalışan pek çok araştırmacın ifade ettiği gibi, e, modern bilim bu e, el kimya anlayışının, bu şekildeki el kimya anlayışının aslında bir tür seküler edilmiş halidir. Hmm. Bir tür. E, evren Çünkü kodlardan müteşekkil. Siz bu, bu kodların e, düzenini, tertibini şimdi buna cabir tedbir diyecek. Bunun üzerine konuşacağız. Hmm. E, şimdi evren eğer bir değilse ki bak Cabir, e, evrenin dil olmasıyla bizim konuştuğumuz dil arasında da bir irtibat kuracak. Ve ikisini de nicelleştirmenin imkanından araştıracak. Bak bu çok dehşet bir şey ya. 1200 yıl önce. Tabii 815'te önemli bir adam bunu yapacak yani. Dili de nicelleştirebilme. E, ca, şey, cabir çok entesan bir adam bu açıdan. Hmm. E, evrenin bu kodlarını çözdüğümüz zaman neler yapabileceğini ne iddiaları var. Aynı şekilde Cabir diyor ki dil de buna benzer. Biz yeni diller üretebiliriz diyor. Bak çok entesan bir şey var. Ee, ee, bu evren dil bahsini bitmiş, süremiz bitti hocam ilk bölümü. Ne bitti ya sen ne zaman Daha <gülüyor> yeni başladık? Resmiyle çektik bitti. Dönüşte ona devam ederiz. Ara bir soru sadece. Şimdi Tanrı tot e, oradaki anlayışın e, Tanrı'nın sözünün donmuş hali. Kelam. Kelam olduğunu ifade ettiniz. Bu bilgi. Hristiyanlığın, Yahudiliğin, İslam'ın e, işte Sümer bilmem ne falan filan kökleri hı hı. diye yorumlamak da mümkün. İnsanoğlu Tanrı ilişkisinde tek bir hikaye var. Tabii, tabii. Niye ikincisiyle yorumluyorsunuz, daha diğeriyle yorumlamadınız Anlamadım. diye. Şöyle, e, Tanrı Tut'un e, benzer ifade ilişkisiyle, İslam'da da var ya hocam yaklaşım. Ha kül Evet evet Hristiyanlık da var. O daha öncesi işte 5000 yıl önce Mısır'daki bir hikaye olduğunu söylüyorsunuz. Hocam e, e, inanıyorsanız zaten Hazreti Adem, Adem'den biri geliyor. O çok önemli değil orada başladığın o kayıtlarla alakalı bir şey. Hmm. E, neticede... E, biraz bu, popüler bir şey ya hocam. He. O yüzden yani üzerine bir şey Ama, söylemek ister misiniz diye. E, siz, biz, diyorsun, biz simyayı ya da el kimyayı Mısır'da başlatıyoruz. Mumyalama teknikleri filan tarihsel olarak da pratik örneklerini oradan görüyoruz. Teorik metinler de ilk orada çıkıyor. Hı. Yani günümüze gelen İskenderiye kimyası denir buna literatürde. Tüm o kimya literatürü İskenderiye'den neşet eder. Çin'e de mi oradan gidiyor? Çünkü ee, ilk örnekler herhalde yok, orada Akdeniz da var. biz Akdeniz dünyasından bahsediyoruz. Hı. Çin ve Hint ayrı bir gezegen. Onları ben bilmiyorum yani. ...Türkiye'de ne kadar biliniyorum <gülüyor> <onda bilmiyorum>. da... <gülüyor> ee, ...bu... E, ...Zosimos diye bir adama... ...dayandırılıyor. Ama o da... ...onun da arkasında Hermes Trimistekus diye... ...bir evet. şey var. Bu... <gülüyor> üç, ...üçlü Hermes. Niye üçlü Hermes diyor da onu da söyleyeyim. Bu adam hem sultan... ...yani kral yani... ...hem rahip... ...hem de peygamber. Dostum üçlü Hermes yani üç... Öne, ...o dönemin bu şeye çok benziyor... E, i̇lk Sümer devletlerinin teşekkülünde ortaya çıkan kral rahip e, hmm. anlayışına da çok benziyor. Bu üç e, e, temel yapıyı şahsında birleştirdiği için buna üçlü e, Hermes denilir. Kabaca hmm. Mısır'daki şeye de benziyor. Tabii benziyor ve bu hemen her kültürde var bu Akdeniz dünyasında. İslam medeniyeti bu İdris Aleyhisselam'la ilişkilendiriliyor. Hmm. E, Mezopotamya'da, Sümer'de, Babil'de, Akatlar'da, Kellan'da başka isimlerle... Yunan'da başka isimlerle ilişkilendiriyor ve hermetik gelenek ya da hermetika dediğimiz evet. gelenek de buraya dayanıyor. Dolayısıyla biz de yani en azından bilim tarihi, düşünce tarihi çalışmalarında buradan başlatma adeti var e, meseleyi. Eyvallah. Ondan dolayı. Evet. Tamamdır. İyi bir cevap oldu hocam. Biraz açtık. Evet. Ee, kısa bir ara. Aradan sonra tekrar buradayız. Evet yeniden merhabalar soruların peşinde devam ediyoruz. Yeni bilimin kökleri üçüncü bölümle karşınızdayız bu hafta artık. Ee, Cabir bin Hayyan etrafında aslında e, konuşuyoruz. Şimdi hocam biraz hızlanalım ki yetişsin diyerek e, hem Cabir bin Hayyan nerede duruyor, nerede yaşıyor, nasıl bir yerde boşlukta dolduruyor, oraya gidelim bunu yaparken de tabi dolayısıyla yeni bilimin kökleri Nova Santia'nın köklerinde niye yer alıyor? Evet. Onu da ortaya çıkartalım. O zaman şöyle yapalım. Önce bir kısa biyografisine değindikten sonra fikri altyapısına yani onun el kimyasının özelliklerinden biraz konuşalım. Sonra da ne tevarüs edildi yeni bilime? İbn Heysen için geçen hafta şey demiştik hocam hani deney fikri Hı hı. Ee, İbn-i Hishan'dan çok önce 200 küsür yıl evet. önce yaşamış birisinden. Ama oradaki deney matematikle ilişkili bir deney. Buradaki ne? deney daha e, empirik deneyselcilik diyoruz biz buna. Hı. E, onun üzerine duracağım. E, zaten başlarda bunu da koydum hatırlarsan. Evet. E, empirik nedensellik evet, bu, bu farklı bir nedensellik ve etkili bir nedensellik. Onun için hı hı. ayrı bir şeyler bunlar. Ebu Musa e, künyesi, Câbi bin Ayan, e, tartışmalı Tusta doğdu, sonra Kûfî'ye geldi deniyor. Bu arada Kûfî olması nedeniyle, dille de çok alakalı bir adam, biliyorsun Kûfî ve Basri okulu vardı Rabdil tartışmalarında. Buradaki dil tartışmalarında da çok etkileniyor. Hmm. E, kendi el anlayışında e, Kûfî'nin, Ku Kûfî dil anlayışının, <gülüyor> bu dil tartışmalarının etkisi var. Ayrıca bizim şu anda bilim tarihi bölümünde e, Musa Şen adlı arkadaşımız bir doktora tezi bitirmek üzere e, e, şeyin e, Câbi bin Hayyan'ın e, el kimyası, ilm mizan anlayışı. Orada e, kendisini de söyledim ve bunu e, çok güzel de e, toparladı. Babil, e, Sümer Babil Çiviyası'nın eee da şeyin hayyamın eee Hayyam diyorum Cem'i abi'ya e, kimya harf madde harf ilişkisine e, yönelik görüşlerin arkasında bulunduğuna <gülüyor> dair çok ciddi şeyler çıktı. Onu da burada söylemiş olayım. Musa arkadaşımız tezi bitirdiğinde çok ilginç şeyler çıkacak diye düşünüyorum İnşallah. Şimdi e, çok ilginçtir ta İbn Nedim 4. yüzyılda 815 4'te Hicri 2. yüzyıl biliyorsun. İbn Nedim 4. yüzyılda meşhur İslam bilim tarihi diyebiliriz ilk yazan kişi e, efsanevi bir şahsiyet olarak bahsediyor Cabir'den. Aslında yaşamadı. Ya, Yaşadı fakat aynı zamanda efsanevi bir şahsiyet. E, Cafer-i Sadık'ın talebesi olduğu söylenir. Yalnız e, yine karıştırmamak lazım. İki Cafer var hayatında. Biri Cafer-i Sadık, bir de Cafer, e, bu Belmeki viziri Veziri, Abbasilerin Belmeki Veziri olan e, Cafer bin Yahya ...ona biraz hamilik yapıyor. Hmm. Ee, şimdi... Ca ...Cabir Binay hakkında... ...yanlış kanaatlerinden biri sadece el olduğu... ...düşündü. Halbuki tabiptir. <gülüyor> Kendisi... <gülüyor> ...filozoftur, astronomdur. Az önce çizdiğiniz tablo itibariyle... ...zaten mecburen tabip. Yani en evet. kötü eczacı... ...olması lazım. Yani evet. Dolayısıyla... ...çok yönlü bir insan. Ee, ve... ...biraz ailesinin siyasete... ...bulaşması dolayısıyla babasının eczacı... ...olduğu söylenir siyasete bulaşması dolayısıyla biraz e, seyyah bir halde yaşıyor. Oradan oraya. E, tabii yani büyük adamların böyle e, maceraları olur. E, o açıdan e, Tusta ya da Kufe'de ya da Bağdat'ta ölüp olmadığı da tartışmalı. E, şimdi Cabir'in yaşadığı dönem aslında çok güzel de söylemiş olalım. 815 ölümü tercüme hareketleri Başlamış daha hmm. tekmül etmiş değil, yani kindi ortada yok yani. Evet. Ee, Harezm'i kitabını 830'da yazacak. Çok çok erken. Çok olacak. çok erken. Ee, İbn Sina Farabi 950, İbn Sina 1037, harizmi şey e, İbn 1040. Dolayısıyla çok erken bir dönemde e, İslam dünyasının belirli bölgelerinde dolaşarak işte Yemen'e gittiği söyleniyor. E, Orta İslam dünyasında seyahat ettiği söyleniyor. Çeşitli sözlü gelenek, burası önemli, sözlü geleneklerle irtibat kurduğu. Çünkü gelenekler sabahtan akşama ortadan kalkmaz. <gülüyor> mesela hingeli gelenek dediğimiz hmm. bir gelenek var. Bu Arap dünyasında Yemen kökenli. E mesela o geleneğe mensup olan, onu taşıyan harbi elhimiyle diye bir hocası var. <gülüyor> Başka hocaları da var e kendisinin. Şimdi bir parantez e, hocam lütfen çok özür dilerim. Ee, İbn Sina e, metinlerinde e, o tabii tabii Kabir'i okuduğuna dair bir ee, şey hatırlıyorsunuz çok tabi zaten e, İbn Sina'nın bu farmakoloji bağlamı hayır sırf farmakoloji değil Simya tezine ya da el kimya tezine karşı hı. fikirleri var İbn Sina'nın tamam şimdi burası çok önemli bak yani konu konuya açıyor ama e, 1372'de Papa'nın bir şeyi var fetvası var 1372'de ee, yani nedir 1372? Beykınların e, artık e, Cabirci simyayı ya da yöntemi artık merkeze aldıkları bir tarihe denk geliyor. Ondan önce tabii ki başka isimler var. Ee, papa e, 22. John anı Nedir bu? Bak burası çok ilginç. i̇bn Sina da Papa değil ama aynı gerekçeyle Cabir'le mücadele edecek. Bu da şudur. Bir türün diğer tüne ...türe dönüştürülmesi mümkün değildir. Bak bu evrim teorisiyle alakalı kilisenin en büyük problemi de bu. Türlerin birbirine dönüşmesi. Türün içerisinde tekamüller olabilir. Mesela insan türü içerisinde farklılıklar var. Ama bir türden diğer türe dönüşmek mümkün değildir anlayınca. Tabi teolojik bir gerekçeyle bunu Papa John söylüyor. i̇bn Sina ise ikinci analitiklerde Aristoteles'ten biri gelen... Ve e, e, bilimin bir tür temel kuralı olan cinslerin bağımsızlığı kuralı ya da modern bilim felsefesindeki atıyla metabezis kuramı bundan da bir şekilde kuramlarda bahsetmiştik. Yani bir bilimin kendi konu aldığı cinsle diğer bilimin kendi konu aldığı cins bir kere farklıdır. Bunlar birbirine dönüştürülemez. Dolayısıyla doğa matematikle matematikle doğayla karıştırılamaz. <gülüyor> Aynı cinsi inceleyen bilim de cihetlerini farklı şekilde tanımlamak zorundadır. Mesela insanı ahlak e, erdem cihetinden inceler, siyaset e, nedir, <gülüyor> mazlumat cihetinden inceler, e, tıp <gülüyor> sağlık ve hastalık cihetini inceler. Ciheti tanımlarsın. Şimdi İbn Haysen'in önemli şeyi simya konusunda veya kimya konusunda e, üçe yakın risalesi var ve met şifada da bunu tartışıyor. Bu türlerin dönüş, dönüşemezliği e, temel e, ilkesi dolayısıyla e, diyor ki biz e, herhangi bir şeyi, madeni, e, elementi başka bir şeye dönüştüremeyiz. Çünkü bu cinslerin oraya da orada da geçerlidir şeklinde. Hmm. Papa ile aynı gerekçede değil. Tabii e, elbette. Papa onu bu teolojik yapıyor ama itiraz aynı. Türlerin dönüşemezliği Biri, bir de bilim felsefesi açısından. ...bunu yapıyor fakat ontolojiyle ilişkili... ...öbürü tamamen Tanrı'nın türleri... ...birbirinden bağımsız yarattığı şekliyle. Konu açıldı diye söylüyorum. Ki, çok özür dilerim. Bugün bazı çevrelerde... E, ...Müslüman çevreler, muazikar çevrelerde... ...bu türlerin dönüşemezliği fikrinin... ...kelam geleneğiyle alakası yoktur esas itibariyle. Bu i̇bn Sinacı geleneğin evet. bir devamıdır. Çünkü i̇bn Sinacı gelenek özellikle... ...Gazdani'nin mantığı... E, ...İslam dünyasındaki entelektüel geleneğin merkezine koymasıyla... Bizde de yerleşiyor. Tabii ki cevher, türsel cevher anlayışı bizde yok ama e, bu analoji e, e, dahi olsa <gülüyor> fasl fikri ki bu cevheri töz, şeyin, özün merkezi kavramıdır. Bizim zihnimizde de yerleşiyor. Bunu da düşünmek lazım. Bu konuda e, Ketebe'nin bastığı e, Bahadır Musatov'un e, kitabına müracaat edilebilir. Orada bu konu ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Metabasis sorunu. Metabasis sorunu evet. Ee, yani konu konu yaşlı i̇bn Sina evet. çok iyi biliyor. Ee, sadece i̇bn Sina bilmiyor. Ebu Bekir Razi de biliyor. Ebu Bekir Razi mesela sen beni buraya niye soktun ben anlamadım ama e, artık sen soktun. Ebu Bekir Razi mesela Câbi bin Hayyan'ın e, simya tarafına pek itibar etmiyor ama onun geliştirdiği teknikleri burası çok önemli. Büyük bir tabip olduğu için ilaç elde etmeye ve hastalıklarla ilgili konuları uyguluyor. Çok iyi de isim olarak biliyor. Ebu Bekir el biliyor, Tuğra'yı biliyor. Yani şeye kadar, Ali el-İznik'e kadar 1620'ler tüm İslam dünyasındaki büyük kimyacılar, e, el-kimyacılar daha doğrusu e, şeyi bilir. E, cabir'i çok iyi bilir. Mesela Mecriti, Endülüs'ün en büyük kimyacısı ki onun gayet Hakim adlı kitabı e, şeye çevriliyor zaten latinceye ve çok etkili oluyor. Bunları bilirler. Dolayısıyla Cabir'in İslam dünyasındaki etkisi bizim konumuz değil ama inanılmaz bir etkisi ve takip mekanizması var. Kimisi Cabir'in e, maddi zanaat anlamındaki kimyasından etkileniyor. Kimisi onun e, felsefi ve ilmi yani doğa felsefesi anlamında hakikat araştırması anlamındaki şeyinden etkileniyor. Kimisi de onun <gülüyor> simya dediğimiz o el eliksir, ölümsüzlük, ucuz e, madenleri pahalıya çevirme, e, işlemlerinden etkileniyor. Bununla ilgili pek çok şey verilebilir. Eyvallah. Biruni de var tabii mesela şimdi içerisinde. Eyvallah. Şimdi gene bir buna ilişkin bir sorun var ama sormayacağım hocam. Başka yere gidiyoruz diye. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee... Şimdi İbn Sîj Câbî'nin temel e, doğa felsefesi. Biz ona biraz bakalım evet. çünkü bu açıdan çok etkili oluyor. Her açıdan etkisi var. Batı dünyasında da her açıdan etkisi var. Yani hem zanaat anlamındaki el kimya, hem Tıp. simya anlamındaki hem de bir hakikat araştırması, bir doğa felsefesi anlamında bizi daha çok orası ilgilendiriyor. Çünkü modern bilimin e, o kiliminin ipliklerinden biri çok önemli. Şimdi, tıp alanında da. Tabii tabii. tabii. Şimdi e, Cabir'in e, temel tezi şu. Çok farklıdır. Aristoteles'te, İbn-i Sina'dan. Tabii nitelikçi bir fizik kuruyor. Nitelikçi bir fizik anlayışı var. E, çok hızlıca özetliyorum. <gülüyor> temel kavramlarla. Bir kere bir cefer anlayışı var ama bildiğimiz cefer değil. Yani evrende Böyle toz misali ya da heyula diyebileceğimiz kendisi görülmeyen ama nitelik ve unsurlar üzerinden kendisini izar eden bir tırnak madde anlayışı var. Buna cevher diyor. Bu ilke. Bu ne yapıyor peki? Bu e, ceher dört nitelik. Bu dört nitelik klasik dönemde mesela Aristotelesçi genellikle bunların niteliği onda somut yapılar bunlar. Dört nitelikli etkileşime girip dört unsuru türetiyor. Çok farklı bir doğa felsefesi var adama. Hmm. Ama en temelde böyle bulutumsu. Bulutumsu. Toz, toz halinde. E, ince Bir tür e, tohum gibi. E, hatta hmm. şey önünü veriyor. Hani ışığa diyor baktığınız zaman böyle tozlar gözüküyor diyor, Onun gibi diyor. Yani bu tabi bir analoji ama. Yani hmm. evlenin ham maddesi olarak bunu... Söylüyor. Bir de dört nitelik var. İşte kuru sıcak nemliğe filan dediğimiz. Evet. Bunlarla bir etkileşime girip bu doğal nesneleri oluşturmak için geliştirdiği bir şey. Fakat burada da bir mizan teorisi geliştiriyor. Burası çok önemli. Mizan ve nispet teorisi. Buna i̇lm Mizan diyor. Bunların hepsinin belirli matematiksel oranları var. Dolayısıyla niteliksel bir fizik ama niceliksel bilmeye açık. Anzümü yani esas itibarıyla evet. niceliksel ama o nicelik şey niteliksel ama o nitelikleri biz niceliksel olarak idrak edebilecek bir yapıları var. Dolayısıyla evrende bir düzen ve denge var. Eee burada temel iddiası şu. Bu oranı, bu mizanı, ilmul mizan dediği o kendi bir ilmin mizan kuruyor. Mizan ilmi biz bu mizanla bu oranı, bu dengeyi biliriz. Hadi burası çok büyük bir iddia değil. Ee, ve yapay olarak yapabiliriz bunu diyor. Oynayabiliriz bununla diyor yani. Bu dengeyi değiştirebiliriz. Buna... Yani her şey ölçüdür diyor. Her şey e, ölçülebilir sayılabilirdir. E, biz bu ölçülebilir sayılabilir olanı tespit edip bununla oynayabiliriz. Bunu değiştirebiliriz ve bunu yapay olarak da üretebiliriz laboratuvar ortamında çok büyük bir iddia adamın şey. Burada o zaman bir ara soru hocam şöyle, bu sizin e, örneğinizle bir kilim, bu kilime iplikler geliyor. E, Cabir bir hayyanın e, etkilendiği e, yer neresi? Tam bu denge teorisi inşa biliyor muyuz? <gülüyor> ya o da bir kilim oluyor aslında. Yani o da birçok yerden alıyor. Tabii birçok yerden alıyor ama. O da çok bir, radikal tabii. Bir şey. Daha radikallerine gelmedim. Tan hmm. elere geleceğim. Bunları örüyor bu kendisi. Fakat çok enteresan çıkarımlar yapıyor. Bağlantılar kuruyor. Şimdi bu tam bu ilmin mizanşiğinde bir sayı sembolizmine gidiyor doğal olarak. Ve oranlı sayıları çok kullanıyor. Sonra bir de civa kükürt teorisi var onun. O da minerallerin oluşumuyla alakalı. Bu meşhurdur. Nifton bile bu teoriyi kullanıyor biliyorsun. Paranselüsü kadar bu çok baskı bir teori. Paranselüsü buna tuz ekleyecek. Evet. Bir de ekser teorisi var tabii Hani bahsettik ya bunların hepsi, hı hı. Yani değer simlete, altına açmak, ölümsüzlük şeyi. Şimdi, e, şeyin... E, o sayısal sembolizmden ne anlamalıyız hocam, çok özür. Ben daha netleşsin diye söylüyorum. O se, e, bir se, oransal bir... Tabi tabi oranlı sayılar, her yani 18 sayısı çok, şöyle 60 tabanlı sayı sistemini uyguluyor, şimdi o çok teknik olur. Hı hı. Ee, Şunun gibi mi? Yani doğru anlaşılsın diye söylüyorum. Bu e... Şimdi her cisim sayılar, şey harflerden oluşuyor. Harf bunların harf adları. Diyelim ki kalem. Bu kalemdeki K'nin bir harf değeri var. Hı hı. E, ondan sonra bunları topluyorsun. Ama bunun otantik adını bileceksin. O Tanrı Tot'un konuştuğunda kaleme ne demiş? Hmm. Tamam onu bildiğinde bu kalemin e, K kafını sona al, bu şey al. Ya yani bu şuna benziyor. Tamam. Hani açıl susam açıl dediğinde Bak oradaki açılan bir kapıya fiziksel bir etkisi var değil mi? Tamam. Oradaki ya koda değiyor. Ha, ha, kodu değil ya da bir büyücü sopasını uzatıp bir laf söylüyor, bir şey söylüyor. Bunu fare yapıyor. Aslında bu şu. Şimdi bunun bir kodu var. E, farenin de bir kodu var. Büyücü o kodu buna söylediğinde tamam mı? O sihir tarafı tabii. Bu fareye dönüşüyor. Mesela kodla oynamak yani. Tamam. O dizilişle oynamak. Ama bu dizilişle oynayabilmek için senin maddenin en temeldeki kodunu yakalaman lazım. Hı. Bu kodu Tabi o dönemin iş şartlarıyla e, Tanrı'nın buna ilk verdiği adı bulmanla alakalı. O peki sayısal bir değer bağlamında mı ele alıyor? İşte harflerin sayısal karşılıkları var. O şekilde. Evet. E, bunu işte bizim Musa Hoca'nın tezi ortaya çıktıktan sonra göreceğiz orada. E, çok çok şeyli böyle alengirli bir şey. Yine teori olarak doğru, içerik farklı. O açıdan bakmak Hı. lazım. Şimdi şöyle e, Cabir'in temel iddiası şu. Doğa Eylem halinde olan bir şey. Yani evrene baktığımız zaman bir eylem var orada. Sürekli. Bir sürekli bir, bir davranış şeyi var. Şimdi bu eylemin biz bilgisini elde edebiliriz. Ve bunu nicelleştirilebiliriz. Eylemin kendisi köken itibaren teriksel. Fakat eylemi biz idrak ettiğimizde bunu nicel ifadelere dökebiliriz ve bunu belli semboller üzerinden yakalayabiliriz. Temel iddiası bu. Burada da şundan hareket ediyorlar, hareket ediyor. Doğaya baktığımız zaman çok uzun süre devam eden istihale diyorlar, dönüşüm mekanizmaları var. Doğadan nesneler birbirine dönüşüyor. Şimdi aslında Cabir'in temel iddiası şu... Bu istihale yani doğanın binlerce, milyonlarca yıl içerisinde gerçekleştirdiği yavaş yavaş tedici dönüşümü biz hızlandırabilir miyiz? Hocam 1200 yıl önce yaşamış birinden değil de bugün modern fizikten ee, i̇şte söz ediyor yani, gibiyiz. temel iddiaları it itibariyle çok radikal. O dönemin bilgi birikimiyle ancak bu kadar. E, yani biz... Sörn'de olan ne hocam? Neyi hızlandırıyorlar? E, de, de, dedim ya zaten işte... ...modern bilim tarihi araştırmacıları... E, ...Nova Sainte'nin ortaya çıkışında... ...bu fikirlerin çok etkili olduğunu... ...özellikle büyünün... E, ...sihrin... ...ama büyü derken kara büyü değil yani... ...ne için alınmacak doğal büyünün... Hmm. ...bu tür... E, ...cabirci yaklaşımların... E, ...çok etkili olduğunu söylerken... ...bunu kastediyorlar işte. Hmm. Tamam mı? Yani... E, <gülüyor> ...sen bunu şey mesela... ...diyim ki İbn-i açtığında da bunu bulabilirsin. Taş Kübizade'nin müftahın de benzer bir şey var. E, Doğadaki süreçlerin hızlandırılması yapay olarak üretilmesi temel daha bu aslında nerede e, felsefe ve bilim ilim olarak erkim ya da temel daha bu biz bu istihale süreçlerini bu dönüşüm süreçlerini hızlandıralım dönüşüm süreçlerini hızlandırmanın yanında ikinci bazı bunu kontrol edebilir miyiz buna müdahil olabilir miyiz yani Caire göre olabiliriz sayısalsa ise, oransal ise, bu istihale gibi. süreçlerini matematikleştirebilirsek, yani oradaki mizanı bulabilirsek, sayısal ve sayılabilir, ölçüde bir hale getirebilirsek bunu da çözebiliriz diyor. Şey, Burada daha, kalmaması lazım. Kalmıyor daha. daha geleceğim. Acele, bir et. <gülüyor> acele etme. Acele etme. Yavaş yavaş. Birden her şeyi söylemeyelim canım. Şimdi e, Cabir'in <gülüyor> Bu empirik deney fikri de son derece önemli bu açıdan. E, bu istihale meselesini anlatırken onu da şey yapalım. Şimdi sinya yaparken ne dedik hatırlarsam sinyacı belirli süpüter güçleri kullanabilir. Evet. E, mesela meşşai gelenekte de belirli akli ilkeleri kullanıyor. Yani burada bir fiziksel oluşumu akli ilkelere geri giderek izah ediyor. Sinyacı süpüter şeye. Cabir çok ilginç bir şey söylüyor. Fiziksel süreçleri ancak fiziksel süreçlerle Açıklayabiliriz. Hmm. Yani evreni evrenle evet. ölçeceğiz. Bu çok iyi hocam. Evet. Yani tutup burada yani spiritüel unsurlara geri gitmeye yok. Geri gitmeye gerek yok. Burada tabii Tanrı'yı spiritüel güç olarak kabul etmiyoruz. Şimdi orada çok yeni, önemli bir ilke koyacak onu söyleyeceğim. Ee, <gülüyor> yani şöyle e, hani modern bilimde biliyorsun çok önemli bir problem. Tanrı'nın eli problemi. Tanrı'nın nerede? Hani bunu araştırıyorlar. İşte Diderot işte meşhur yazısında buna artık gerek yok diyor. İşte kantçı felsefeler falan. Cabir'de de, e, Cabir şöyle bir şey ayırıyor. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. E, diyor ki Cabir, burası biraz ağır olabilir. Onun için e, bir cümle kurayım da. Biz bir ilkeyi vazettiğimiz zaman eee ilke her zaman bilgi açısından bir ilke olmayabilir. Ne demek bu? Yani ben şunu e, e, bir işlemden geçireceğim. E, bir de bunu belirli bir bilgiye dönüştüreceğim. İki iletişimim var. Bunu bir kavrama dönüştürüyorum. Ya da kavramlara. Çünkü bu işte büyüklüğü var, eni var filan. Bu fikir diyelim buna. Bu fikirlere bir birlik vermem lazım. Bir de bunun çeşitli açılardan işlemlere tabi tutabilirim. Değil mi? Bunlara da bir birlik vermem lazım. Bu birliği bir ilkeye göre vaz ediyorum. Ama bu ilkeyi vazettiğim zaman bunun bir aradalığını, bütünlüğünü, birliğini sağlamak için bunu vaz ediyorum. Bunun hakkındaki bilgimi onların bir katkısı olmak zorunda değil. Bak bu çok önemli bir ilkedir. Yani niye? Şunu demek istiyor. Ben bunu Tanrı yarattı de bunun bir ilki olarak bunu vaz bunun bununla olan epistemolojik yani bilgi ilişkime bunun bir katkısı olmayabilir. Ama bununla olan ilişkime bir katkısı var. Ben çünkü bunu Allah'ın yarattığı bir nesne olarak gördüğüm zaman mesela ona hürmet ederim. Onu işte Yunus'un dediğimi yaradandan dolayı, şey, dolayı severim. Yani benim bununla ilişki kurma bunu e, bununla Nedir, ne diyelim muhabbet kurmaya kadar sevmeye kadar gidebilirsin ama bununla ilişkili bilgime bunun bir katkısı olmaz. Dolayısıyla ilkeler her zaman her zaman e, benim nesneyle olan bilgi ilişkimde fonksiyonel olmak zorunda değiller. Şimdi bu aslında e, çağdaş dönemde e, Şeyin Lokun Hüm'un, hatta şeye kadar e, Kant'ın Diderot'a ya kadar yani. Burada Tanrı'nın eli hep varsayılabilir. Yani şöyle, aslı bir faile bunu icra edebilirim. Ama bu aslı fail, benim bununla girdiğim beşeri bilgide fonksiyonel olmak zorunda değil. Veya olmaz. Ne, o, bu, bu benim sorunum değil. Yani ben bunu tasavvur ederken beşeri bir bilgiye dönüştürüyorum. Bu beşeri bilgiye dönüştürürken, e, o aslı faili bunu yaratan, bir varlığın, varlığın ilki olarak vaz bununla olan epistemik ilişkimi değiştirmiyor. Ona bakışımı değiştirebilir, onunla olan ilişkimi değiştirebilir. Bilmiyorum Hı. anlatabildim mi? Yine de bilgisine ilişkin bir şey, katkı vermez, ha. bir veri vermez. Dolayısıyla diyor, bunu varsaymamız ancak biz bunun ameli, yani benimle olan, onun arasındaki ilişkiyi esas alarak e, bunu bilebilirim. Şimdi bunu niye anlattım, şunu anlatım Diyor ki, biz bir deney yaptığımız zaman, işte dedik ya empirik deneyici bu, deney yaptığımız zaman laboratuvar ortamındaki koşullar ile o koşulların e, işlemlerine tabi olan nesnenin arasındaki irtibat bizim için yeterlidir. Bunu anlamak için spiter bir ilkeye ya da meşşai filozofların tabii daha sonra yapıyor Sinay, bilmiyor, aşkın bir akli ilkeye e, gitmesine gerek yok. Bilmiyorum. Hmm. izah edebildim mi? Eyvallah. Ancak bu kadar e, yapabilirim bunu. Dolayısıyla bu bizim şartlara bağlı olduğundan dolayı e, bu zaman ve mekan şartları olabilir. Laboratuvar şartları ölçü ne kadar madde ölçmeye giriyor falan. Bu, e, o şartlara tabi olduğu için bizim onu ölçmemiz saymamız e, yeterlidir. Fiziksel olanın dışında fiziksel olan bir olayı eee fiziksel dünyanın dışında bir şeye nispetle bilgi konusu kılmak e, gerekmiyor. Bu ilke ve yöntemi <gülüyor> biz daha önce görmüyoruz değil mi en azından İslam dünyasında? E zaten İslam dünyası yeni yeni oluşuyordu. İşte, yani e bunu nerede görüyorsun? İşte fıkıh gibi usul gibi bilgilerde beşeri bilgi nosyonu var bizde. Hmm. Yani şöyle. Ama eş zamanlı tarihlerde aslında. E, tabii, tabii, yani Hicri yani, 200. Evet, yani, evet, yani, eş zamanlı. Tarih, doğru, doğru. Şöyle şimdi bak e, bu aslında e, İbn Hiseb'in kabul ettiği temel fikriyata çok uygun. Eğer biz evrende bir matematiksel düzen varsıyorsak, ilmi mizan dedik, oran orantı dedik ya, <gülüyor> bu matematiksel düzen, nitelikler arasındaki bu matematiksel düzen sayma ve açık olduğu için biz bunu laboratuvar laboratu laboratu ortamında yeniden üretirken de ...tutup başka bir, onu aşan bir ilkeye, yani matematik yaparken, toplama çıkartma, çarpma yaparken sen bu işlemleri yaptığın esnada onlara aşan bir ilkeye müracaat etmiyorsun ki. Değil evet. mi? Onları yapıyorsun. O beşeri imkanlarla yapıyorsun. Dolayısıyla senin bir deney yaparken o deneyi aşacak ilkelere geri gitmene gerek yok. Şimdi hmm. Çok il, il, il, ilginç bir çerçeve çizmiş oluyor burada. Hmm. Şimdi hocam yine az vaktimiz kaldı. Ee, gitmeden Cabir Bin Hayyan bağlamlı bir kişisel soru sorayım. Cabir Bin Hayyan'ın kendisiyle ilgili. Bu e, İsmaililik tartışması... Yok onunla alakası yok bunlar. E, Onlar sonradan yakıştırmalar. Değil mi? Değil tabii. tabii. Hmm. Bu... E, ama dediğim gibi hocam az önce... Yani daha çok... bitirmedim bak sen daha şaşıracaksın. Şimdi Dönüşte... Ba tabii bağlantıları <gülüyor> kurarak gidiyorum çünkü. Ş şaşıracaksın yani. Yani bu çünkü bu anlattıklarınızı hakikaten hocam üzerini kapatsak nereden, hangi zaman diliminden konuştuğunu söylemeseniz... Tabii tabii çok evet öyle gözüküyor. Yani bugün, bugünkü şöyle teorilerden tabii, biri olarak... Şöyle yalnız biz o bütünden Cabir'in Nova Society'i etki taraftan ayıklayarak anlattığımız için sana öyle geliyor. Ama bundan şey, o bir bü bütün, bü bütün içerisinde. Bir bakıyorsun X'den de bahsedecek aynı sene yıl içinde geçerli. Aylık içinde geçerli. Tabii tabii. Biz onlara ayıklıyoruz zaten. Budayarak hmm. getiriyoruz günümüze. Şimdiye göre geçmiş organize ediyoruz ya. Tabii doğru söylüyorsun. Evet. <gülüyor> Enteresan gerçekten. Evet. Ara vereceğiz dediğin için ben konuya girmiyorum yoksa anlatacak çok şey yok. dakikamız var diye şey evet. yapmaya çalışıyorum. Evet. Geçirmeye çalışıyorum doğrusu. Geçirme istiyorsan buradan geçebiliriz. Yani ilm mizan anlayışından. Yeni konuya başlamayalım diye tamam, dedim aslında tamam, ben tamam. ama. Tamam tamam o zaman geçelim. E, o şey, az önce sorduğum şeyle ilgili e, orada kalmaması lazım. Yani... Kalmıyor. Kalmıyor. Bunlar, Hayır, kalmıyor. E, sayısal ve ele geçirilebilirse, yönetilebilir. Devam edecek, devam edecek. Ha şunu söyleyeyim burada. Van, bel, yani tabii çok net değil ama ben metinlerin baştan sona yayınlanmıştı metinlerin okudum. Şimdi e, bir yerde de... var 112 metin... Yok, yok yayınlanmış, hepsi yayınlanmadı. Böylelikle yani tamam. e, iki ciltlik bir kitap yayınlandı yaklaşık orada e, toplam başlayalım. bin sayfa. Hmm. Nerede? Bu, bu veri sen... bir kronolojisi, bir dökümü, bir envanteri falan bile karışık kuruşuk biraz yani. En son Fuat Sezgin Hoca da zannediyorum bir düzeltme. Çok tartışmalı, çok tartışmalı. Şimdi oradan da bahsedeceğiz Batı'ya anlatırken. Hmm. E, varlık ile zamanı da özdeşleştirdiği bazı cümleleri var. Varlık ile zamanı özdeşleştirdi. Yani olup biten her şeyin o zaman içerisinde cereyan ettiğini. Yani Her şey, şeyin ölçüsünün bir, bir zaman olduğunu bahsediyor. Şöyle şimdi biliyorsun zaman anlayışı çok çeşitlidir. Yani, Plato'nun bir zaman anlayışı var, Metin'in anlayışı var, Aristoteles'in var, i̇bn var. <gülüyor> bir de bizde Davud'ul Kayseri'nin Nihayet-ül Beyan, fideliyat Zaman diye bir eseri var. İlk bizim İznik Medresi Müderresi bağımsız bir metindir ve e, zamanı var olanlara yani mevcuda değil de varlığa nispetle tanımlamaya çalışır. Ve varlığı çok dinamik bir hale getirir. O ceveri hareket dediğimiz varlığın hareketine dönüştürür. Var olanların değil. Yani feleğin değil de doğrudan varlığın bir bütün Aynen. olarak hareketi. Şimdi buna benzer bir şey var Cabir'de. Acaba bu sufi gelenek bunu biliyor mu? Burada araştırılması gereken bir nokta. Aynen. Cabir diyor ki birkaç metninde zaman içerisinde hepsi cereyan eder. Burada sanki zaman varlıkla özdeşleştirilmiş halde. Çünkü zaman var da varlık üzerinde değil. Ama olup biten her şey alaka, varlıkla alakalı olan her şey de zaman içerisinde cereyan ediyor. Bunun üzerine bir gitmek lazım. Hmm. Bu, Acaba bu benim belki ben de yanlış yorumlamış olabilirim. Ama birkaç metninde bunu açıkçası böyle gördüm. Bu İbni Heysem'le şimdi tabii zihnim geçen haftaki etrafını üzerine konuştuğumuz isim İbni Heysem'le kıyaslıyor zihnim. ...Cabir daha kışkırtıcı... Tabii İbniz, ...bir yönüyle. Şöyle, niye? Cabir maddenin içine girmeye çalışıyor. Hmm. İbni İsem ise maddenin hareketini modellemeye çalışıyor. Çok fenomenaldir İbni hmm. Yani bunun içinde ne var o çok önemli değil. Şimdi bir sahne var, burada bilardo topları var. Tam Niftoncu şekilde düşün... Bunlar belirli bir hareket içerisindeler. Ben bunları nasıl matematik modelleyebilirim'e bakıyor. Ama Cabir Robert Boyle gibi ki Newton da ondan etkilenecek. Ya tamam da bu bardak sahnede hareket ediyor da bu bardak acaba nereden oluşmuş? Onun içine gireyim. <gülüyor> Çünkü el kimya biraz e, maddenin içine girmekle alakalı. Hmm. Sahnede oynayan oyuncuların içine nüfuz etmeye çalışıyor. Bunlar nereden oluşuyor yani hareket ediyorlar da. O biraz daha dediğin gibi kışkırtıcı bir tarafı Cabirin var. Cabir'in güzel büyük soruları varmış. Evet. Hocam burada bir gene virgül koyalım. Son bölümle <gülüyor> tamam. birazdan tekrar karşınızda olacağız. <gülüyor> Yeniden merhabalar. Soruların peşinde artık son bölümle karşınızdayız. İplik ve kelim Yeni Bilimin Kökleri adını verdi. <gülüyor> bir üç haftalık seri. Bu haftaki bu serinin üçüncüsünde durağımız... Cabir Bin Hayyan etrafında oradan Paraselsus'a batı etkileri itibariyle de bir hı hı. hikayeyi ona, ona, evet. çoğaltmaya çalışıyoruz. İlk Şimdi kaldığımız yerden devam edeyim. Bu empirik nedensellikten bahsetmiştim. Bu empirik nedensellik çağdaş dönemde Dispositional Theory diye bir teori var. Ona da çok benziyor. Ve bu nedir o? Her nesne belirli özellikler taşıyor. İçkin özellikler. Yani şunun gibi bir örnek vereyim. Şimdi bizim bedenimiz oluşuyor. Belirli özellikler taşıyor. Sonra burada beyin diye bir şey çıkıyor. Bilinç ortaya çıkıyor. Şimdi bu bilinç aslında bir bakıma empirik olarak baktığın zaman bu bedenin bir fonksiyonu gibi gözüküyor. Ama bir kere ortaya çıktıktan sonra da o bedeni oluşturan kimyasal fizyolojik yapılarla izah edilemiyor. Şimdi İbni, İbni, Cabir de böyle düşünüyor. Her nesnenin bir kuvve. Ee, özellikleri var. Bu bir kuvve özellikler yalnız bak, burada bir fark var. Bu bir kuvve özellikte bil fiil geliyor. Fakat bu bil fiil gelmeleri dışarıdan spitüel unsurlarla da akli ilkelere değil, kendi doğal koşulları içerisinde fiziksel şartları içerisinde kendisini açığa çıkartıyor. Bir tür kumun ve zuhur teorisi. Saklı olanın açığa çıkması ya da hatırlarsan çok bahsettik ümerç teori gibi. Bugün çağdaş da buna dispozisyon dis dis ontoloji e, diyorlar. Buna çok benziyor. Şimdi bu Doğa süreçler içerisinde cereyan ettidir, yani belirli koşullar, fiziği fizikle ölçmek diyoruz biz buna bilim felsefesinde. E, bu da tabi aslında bilimin sınırları da, sınırların en temel merkezi kavramı da budur. E, sen doğayı bilirken, fiziği bilirken fizikle ölçüyorsun, dolayısıyla o kendini de sınırlamış oluyorsun. Yani fiziğin e, hakkında konuşurken fizikle yetinmek zorundasın. Ee, hem bilimin sınırlarını veriyor hem de şunu da veriyor. Doğa hakkında bilimsel konuşmak doğayı tüketmek anlamına gelmez. Bugünkü pozitifizlerin zannettiği gibi. Hmm. Bunu da veriyor. Neyse şimdi eğer böyleyse diyor ki şey e, Cabir biz ilmur mizan içerisinde bunu yaparsak diyor e, benden öncekilerin iddia ettiği gibi e, insanın bu fiziksel dünya içerisinde nedenleri bilmeme gibi bir e, lüksü yok. Böyle bir sınır yok diyor. Yani biz fiziksel olanı fiziksel olanlarla ölçtüğümüzde o ilm mizan içerisindeki oran orantı matematiksel nicelik neyse biraz önce anlattığımız e, yani şöyle evrende olup bitenin o bilku ve bilfiil. fiil e, dikotomisi içerisinde o dispozisyonal dediğimiz kumuzhut dediğimizde e, illetleri bilmek insan idrakin üstünde değildir diyor. İnsan bilir bunları diyor. Evet. Filozoflar bu konuda çok yanılıyorlar diyor. Ve benden önceki pek çok kimyacının ve simyacının da yanıldığı gibi diyor. Yani evrende öyle özellikler var ki bu özellikler insan idrakinin ötesindedir. Yok böyle bir şey diyor. Biz eğer sistemi doğru vaz eder ve çözersek e, tüm evrendeki illetleri yani nedenleri e, bilebiliriz diyor. Bu da çok yenilikçi. Tabii tabii. hatına bu niye benziyordu? E, The Veil vale of Isis diye bir tabir kullanmış Isis'in peçesi. Evet. Yani şu bardak ontolojik olarak bilin. Biliyorsun Beethoven'ın masasında bulunur bu. Beethoven'ın masasında bu Isis e, şeyi bulunur. Olan olmuş ve olacak bendedir. Hiç kimse o peçiyi açamaz diyor. Ben çok e, hani bunu biliyordum ama... Kant'ın yargı gücün eleştirisine dipnotta verilir bu cümle. Yani numenal olan. Şimdi cabir, tabir caizse numen yoktur diyor diyor. İnsan tarafından bilinir. Biz dolayısıyla bu illetleri... Benim kurduğum bilim diyor İlmür Mizan açısından... Eğer e, doğru bir şekilde idrak edersen... Benden öncekilerin havas çuvalını ortadan kaldırabilirsin. Ne demek havas çuvalı? Ya bunu bilemiyorum hiç çuvalı at. Bunu bilemiyorum çuvalı at. Ya, bunu böyle bir şey yok diyor. Şimdi bak buradan hareket ederek diyor ki Cabir. O zaman diyor biz doğanın davranışlarını ve eylemlerini nicelleştirdiğimizde, ilmi mizan ölçülerine göre bildiğimizde bunu zaten taklit edebiliriz diyor. Bunu hızlandırabiliriz. Bunu söyleyen tabii, tabii, tabii, tabii. adam olarak. E, girişçe konuştuğumuz o simyacı, e, ların, e, simyacının bunu varlığını simli, gerektiren bunu, bunu simli olarak söyleyemiyor tamamen e, bunu doğa... ilmun mizan içerisinde yani ölçülebilir ve sayılabilir bir çerçevede fiziksel bir çerçevede söylüyor spital unsurlara müracaat etmiyor Daki, kendi spital güçlerine i, i, i, bir atıf yok burada yani. tamamen laboratuvar ortamında tabiatı taklit ederek ama biz bu illet hiyerarşisini biliyor muyuz artık biliyoruz. Doğru bir resmini çektik bunu. Bu resmi laboratuvar ortamında hızlandırabiliriz, yavaşlatabiliriz. Efendim, dönüştürebiliriz, müdahale edebiliriz diyor. Her şey sayısalla bir mesele. Şimdi burada tabii çok tehlikeli bir cümle söylediğini ve ne kadar bilinçli olduğunu Cabir'in şu cümlesinden anlıyoruz. Ama diyor dersen ki için tercümesini veriyorum zihnimdeki Arapça cümlenin. Ama dersen ki senin bu dediğin tam bir Müslüman olarak şeri i şerife mugayr değil mi? Yani kendini Tanrı yerine mi koyuyorsun? Bu cümle aslında Cabir'in ne yaptığını ve bunun ne kadar farkında olduğunu gösteriyor. Diyor ki, hayır diyor. Ben diyor, ibda etmiyorum. Yok iken yaratma iddiasında bulunmuyorum. Ama Tanrı'nın yaratmış olduğu fizik dünyada onun yaratma eylemini taklit ediyorum. Dolayısıyla eee bu taklit etme yöntemiyle ben diyor ölen bir nesneyi yeniden diriltebilirim diyor. Bir canlıyı. Mesela bir bitkiyi yapabilirim diyor. Bir hayvanı yeniden ölmüş diyor. Hayvan ölmüş aslan. Hatta diyor bir insanı, ölmüş bir insanı yeniden hayata döndürme e, mekanizmalarını kurabiliriz diyor laboratuvar ortamında. Ama insanın tam bir ...nedensel dökümüne sahip olacaksın. Yani orada hiçbir güzlü unsur kalmayacak. Evet. O ilk baş, bahsettiğim Bahsetti, ilki e, olacak. Peki. E, evre... Makul tabi. tabii. Makul tabii. Yani evre... Peki bunlar diyor evrende var. Yani evrende olan ölü bir nesneyi diriltiyorsun. Mekanizmasını. Peki diyor. Evrende olan herhangi bir nesneyi... ...üretebilir misin? Mesela aslan üretebilir misin laboratuvar ortamında? ya da insan üretebilir misin? Öyle bir zaman gelecek üreteceğiz diyor. Bileşenlerini bir araya getirip. Tabii. Çünkü elimizde resim var, harita var yani. Nasıl ki biz evin her türlü planına sahip ve taşları bir araya getirip ev yapıyorsak, insanın tüm bileşenlerini, kurucu unsurlarını, birinci, il, ikinci, il, üçüncü'lünü ise bir araya getirip insanı üretebiliriz diyor insanı da diriltebilirim derken bütün bileşenlerine sahip olacağız da diyor ya o ilk ilkesi insan demiyor doğadaki herhangi bir nesne insan özelinde hani sormak istiyorum ondan dolayı hani e, o insanda beyin ruh e, vesaire orayı neyle izah o ruhu da mı bir e, kod gibi değerlendirecek eğer örneği Am oysa Yusuf daha önce sana söyledim bizde mücerret ruh yok zaten hmm. o da maddi bir şey katte bulunan çok latif bir cisimdir. Evrende spütüel bir unsur yok, yoktur. Yok. Sadece Tanrı vardır. Zaman mekan sahnesiyle kayıtlı olmayan. Meleklerden tut tüm diğer izafi gaybi nesneler bile maddidir ama maddeleri farklı olabilir. Hepsinin zaman mekanda bir e, temsili vardır. O zaman Şimdi, e, bir, Daha bitmedi. De, daha dence bir hemen şey. Söyleyin, hemen devam söyleyin. hocam. Bu Nova Scientia dediğimiz şeyin asıl babası Kabir bin bir, bir tarafıyla şimdi evet. e, şu, en azından modern iddialar <gülüyor> diyor ki peki diyor ben şimdiye kadar diyor fizikteki nesnelerden bahsettim. Tanrının var kılmadığı insanın yapabileceği nesneler, canlılar mümkün müdür diyor? Hadi bakalım. Yapacağız diyor. Yani henüz bizim görmediğimiz e, sahnede bulunmayan yeni türler üretebiliriz diyor laboratuvar ortamında. Eğer bu ilmin mizanı e, hakkıyla o bilebilirsek biz buradan katıştırarak diyelim uçan insan yapabiliriz. Yok doğada çünkü. Ya da farklı şeyler yapabiliriz diyor. Bu kadar e, ileri gidiyor. O açıdan şeyin, e, transhumanistlerin çok önem verdiği bir adam. Ha, en, en başta söylediğiniz şey. Evet. Söyledi. Burayı anlamamıştım ben. Niye? Tabii yani ee. işte insanı aşmak. Peki burada somut bir sorum olsun hocam. Evet. Ee, bunları Kufe'de söylüyor değil mi? Tuz'da i̇şte o, söylüyor. Bölgede, bu o bölgede, bölgede söylüyor. söylüyor. Hicri 200 ler 815 miladi ölümü miladi ee, Yani ondan önce. Burada yapılar daha yeni mi kurulmuş, kurulmamış mı? Yani bir tartışmanın odağı, bir linç kampanyasının nesnesi. <gülüyor> yok yok bunlar bu yok fikirler konusunda bizde bir şey olmaz. Bak Ebubekir Razi e, Harun Reşid'in baş hekimidir biliyorsun. Nübüvete inanmaz, peygamberlik kurumuna inanmaz kimse onu linç etmeyecek. O bizim çağdaş yani inançları, ideolojik hale getirmemizle alakalı bir şey. Ne yapıyorlar Bekir Razi'nin bu düşüncelerine karşı? karşılıyor, bunları yazıyor ya Bekir Razi. Sadece söylemiyor, yazıyor. Evet herkes buna cevap yazıyor. Farah abi bile cevap yazıyor daha sonra. Bu bir fikir fikirle e, mukabele görür kardeşim. Tokatla olmaz bu iş yani. Bir şey argümanı yok mu hocam? Bu Müslümanları etkiliyor kardeşim. E tamam işte sen de fikirle onu etkile. ...başkasının varlığını ortadan kaldırır... Yer, ...kendini savunmasın ki... ...ahmaklıktır o ya... Çürümeye mahkum edersin kendini ya... ...öyle bir şey olur mu... ...Cabir'i çok çeşitli açılara eleştiriyorlar... Ee, ...zaten bu iddiaların o dönemdeki... ...bilimsel birikim tırnak içerisinde... ...birikim olabilecek bir tarafı yok... ...herkes çok... Ee, ...tabii yani... ...ancak bunu simya teknikleri işte... ...biliyorsun simyacıların... ...varlık üretme, insan üretme ve şeyleri var... E, tarih kayıtlarda Allahçları. deniyorlar bunu yani. Hmm. Yani Cabir'in bu iddiaları deneniyor. Ölüyü diriltmeye çalışıyorlar. işte canlıları diriltmeye çalışıyorlar. Hayvanlar filan. Ondan sonra insan üretmeye çalışıyorlar. İşte bu e, nedir hortlaklar, motlaklar işte filan gibi şeyler var ya. E, Frankenstein, e, bilim evet tazları. Evet, evet. Hep buralardan geliyor bunlar. Hmm. <gülüyor> Şimdi e, şöyle olmuş oluyor. Doğa bir Üretim gösteriyor. Bu üretimin bir mantığı var. Bir mekanizması var. Evet. Bu mekanizmayı bizim çözmemiz mümkün. İnsan idrakine bu açık. Ve bu mekanizma zemin itibarıyla niteliksel olmakla birlikte insan idraki onunla ilişkiye girdiğinde sayılabilir ve ölçülebilir bir özellik gösteriyor. Bu insan tarafından yapay olarak üretilebilir, tekrar edilebilir. Hatta bunun üstünde müdahale edilebilir, yönlendirilebilir. Hatta üstüne çıkıp doğada olmayan yeni yapılar yine laboratuvarında üretilebilir diyor. Ve bunu e, fizik gerçeklikle dilsel gerçeklik arasında da bir analoji kuruyor. Bir hatta paralellik kuruyor. Diyor ki nasıl... Bunun temeli ama Tanrı tot meselesi değil mi? Tanrı tot <gülüyor> ve Babil geleneğinden geliyor. Hmm. Ya şöyle şimdi klasik geleneklerde mesela Babil'lere göre Yusuf evren çiv çiviyasıyla yazılmış bir gerçeklikti. Tanrı Toth çiviyasıyla yazdı. Yunanlara göre Yunanca ile yazıldı. İbn Sina'ya göre kıyas teorisi ile yazıldı. Hmm. Kavramlar, önermeler ve şey, orta terim falan yani bir, bugün de biz matematikle yazıldı diyoruz değil mi? Evet. İşte Galal'den beri. Şimdi o matematik de çok gelişti artık. Ee, uzaylı iman gömdesine göre yazıldı. Atom altı yapılar, lineerci bir bilmem farklı matematik şey yapılarına göre yazıldı diyoruz. Benzer bir şey onlar da yapmışlar. Hmm. Ee, bu dilin etkisini dediğim gibi çok ciddi. Çünkü tam e, Cabir'in e, yaşadığı dönemde Arap dil okullarının çok sıkı tartışmaları var. E, Mutezile de bu dönemde dilin imkanlarını kullanarak iş yapıyor. Dolayısıyla buna bakmak lazım dilinde bir tür yani dilin derken dil bilgisinde bir tür incelenmesini mümkün olduğunu düşünüyor at müstahbanı sayısızlar ve buradan hareket ederek diyor ki nasıl ki biz doğada yeni yapılar üretebiliyoruz yeni diller de üretebiliriz diyor yani dilin doğal bir şey olması aynı bir konudur fakat biz yapay diller de üretebiliriz diyor bu, bu analojiden hareket ederek şimdi neyse son şeyimizden ne diyorum peki bu <gülüyor> Mesela İbn-i batı, batı derken biz batı dua ayırıyoruz ama aynı coğrafyada bu insanlar gidip geliyorlar, alışveriş yapıyorlar. İbn-i çizgisini çok net takip edebiliriz. Fakat Cabir'in çizgisini çok takip etmek zor. Çünkü işin içerisinde simya, şu bu yapılar da olduğu için batıda özellikle 13 ve 14. yüzyıllarda bir geber külliyatı diye bir şey çıkıyor. İşte uzun süre bu geberin ...Cabir'in Latince adı olduğu söyleniyor. Ama son zamanlarda yapılan araştırmalar... ...Cabir Külliyatı diye bir külliyat var. Bir de bu külliyattan hareket ederek... ...Latin dünyasında üretilmiş bir Geber Külliyatı var. Ve bunlar 400, 500, 700'e kadar çıkıyor bazen. İnanılmaz bir üretim yapılmış. Oradaki fikirler yeniden üretilmiş, tekrar edilmiş. 800 yıllık bir zaman Tabi Tabii tabii tabii. Şimdi ama bir de Cabir'in takip edilebilir bir tarafı var... Özellikle e, hepsine girmeyeceğim ama e, burada e, önemli isim Albertus Magnus. Bu e, şeyin de hocası da biliyorsun Thomas Aquinas'ın. Evet. Sonra Thomas Aquinas ve akabinde de e, biraz önce de sık sık bahsettiğimiz Francis Bacon. Francis Bacon aslında şeyin e, Cabir'in bu e, empirik e, deneysel fikrini e, şeyden de aldığı İmne İsem'den aldığı Fikirlerle de entegre edip o bildiğiniz İngiliz empirizmi dediğimiz yapıyı ortaya çıkartıyorlar aslında. Bu önemli. Bu daha sonra 1540'larda ölen Paraselsus adlı bir simyacı, kimyacı ya da el kimyacı diyebileceğimiz birine geliyor. Bu Paraselsus şey değil mi? i̇bn Sinan'ın kitaplarını yaktığını söylemiştiniz. Tabii evet. tabii tab Paracelsus zaten İslam dünyasını dolaşan bir adam. Kuzey Afrika, Mısır, işte bugünkü Suriye, Filistin coğrafyası gelip dolaşıyor. Daha sonra yeni bir kimya kuruyor. Aslında Cabir kimyasını biraz geliştiriyor. Civa kükürte mineralleri elde edip bir de tuz ekliyor. Tuzu bir tür madde olarak görüyor. Ondan sonra kükürtü enerji olarak görüyor. Civa'yı da ruh olarak görüyor. Ama aynı oran orantı teorisi, aynı dönüştürme teorisi ve benzer. Bu çok etkili oluyor. Buradan harekete tıp yapıyor biliyorsun. Evet. Buna yeni tıp ya da kimyevi tıp deniyor ki İslam dünyasında, şey Osmanlı'da çok etkiliyor bu. Evet. Ömer Şifai, Şaban Şifai'ler sonra e, şey e, nedir? 1600'lerin ikinci yarısında e, Osmanlı tıbbına bir sürü eser çevriliyor bunun alakalı. Evet. Ve akabinde de Bu e, da simyacı bir tarafıyla Tabii tabii. Aynı bunların üçünü de hem maddi zanaat olarak alıyorlar hem bir doğa felsefesi araştırma olarak alıyorlar hem de manevi bir yapı olarak alıyorlar ki hermetizmle de çok içice. Renansans neredeyse simya ve kimya kaynıyor her taraf. Hatta ben bunu nerede söyledim hatırlamıyorum ama Avrupa'da ortaya çıkan yeni özellikle 1450'lerden sonra ortaya çıkan yeni zihniyetin bizden bir farklılığı var. Biz çok rasyonalize olmuşuz. Biz derken Osmanlı'yı kastediyorum. Hmm. Medreselinde de simya yok. Kimya yok. Yani rasyonalize edilemeyen, teorik olarak açıklanamayan hiçbir bilgiye medreselinde de yer vermiyoruz. Aşırı rasyonaliteden yıkıldı. Evet. Tabii tabii öyle diyorum ben. Tabii tabii. Kesinlikle öyle. Yani çok o da formel bir yapı türetiyor. Hmm. Bu muhayyileyi e, tabii sınırlıyor. E, şimdi İtalya'ya baktığımız zaman o İtalyan erken ticari kapitalizmin devletlerine sonra Akabinde, ya Newton bile simyacı kardeşim. Newton Sence, evet. Ve hatta hatta bak bu özellikle yeni bilim çalışan e, araştırmacıların söylediği çok ilginç bir şey var. Yer çekimi kavramı gravitasyon daha doğrusu çekim kavramı niye şeyde çıkmadı? Ee, Kara Avrupasında çıkmadı? Çünkü Kara Avrupasında Descartes'in kurduğu Aşırı rasyonel sistem, saf bir mekanizm öngördüğü için simya gibi yapılara kapıyı kapadı. Fakat İngiltere'de ise özellikle Robert Boyle Bilimler Akademisi'ni kurunca, biliyorsun Robert Boyle'ün Gölge Öğrenciler diye bir grup kuruyor, sonra onu akademiye dönüştürüyorlar. Bu akademide iş bölümü yapılırken çok ilginç bir şey oluyor. Robert Boyle'ne diyorlar ki sen ne yapacaksın, biri fizik yapacak, biri matematik. Ben diyor el kimya yapacağım diyor. Gülüyorlar çünkü el kimyanın rasyonel bir şey yok. Ee, diyor ki biz diyor e, fiziksel nesnelerin iç yapılarına da nüfuz etmemiz lazım. E, ve bunu yaparken de e, birden gelen o e, kontrollü deney e, fikri. E, ama nasıl bir kontrollü denetlenebilir deney kontrolü? Önce bir varsayma diyelim. Hmm. Tasarımlı yani bir tasarımı. E, olacak ki onu zaten yönlendirebilir hale getirebilirsin. Deney fikrini ben diyor. Şey, bu, bu fikri bu, den, bu fikri uygulayarak fiziksel nesnelerin içini nüfuz etmeye çalışacağım. Ee, i̇şte tanecik teorisini geliştiriyor. Korpus pirarizm dediğimiz yani bu fiziksel nesneler belirli bir e, ta, şey, taneciklerden oluşur. Bunlar hareket halindedirler. Bu hareket halindeki maddelerin yerlerinin değiştirilmesiyle nesnenin kendisi de Değişir ve başkalaşır diye bir şey söylüyor. Tüm kimyasal özellikleri bu parçacıkların hareketine bağlıyor şey. Cabir'in de kabasit bir şey. Tabi tabi yani bu parçacıkları artık o parçacıklar Cabir'de de benzer şeyler var. Parçacıkları değiştirdiğimizde mesleği de değiştirebiliriz şeklinde bir varsayımdan hareket ediyor o şey. Kimyasal değişimi de buna bağlıyor. Bunun kaynaklarına ilişkin bir verisi yok ama. Yani biliyor muyuz bilmiyorum ama. Robert Boynur mu? Tam bu ifadenin kaynaklarına ilişkin. Bu atfını yapmıyor tabi evet. ama o gelenek içerisinde onlar geliyor zaten yani. Anatomik yani sayılarını bir şeyin değiştirdiğimiz zaman başka bir şey oluyor ya, hı hı. bugün halihazırda hazırda, yani öyle biliyoruz. Dolayısıyla bu isabetli bir yaklaşım, Tabii, tabii, tabii. neyle bulup ortaya çıkıyor? Tabi ama artık oluyor. oradan maddenin kütlesi kavramı gelişmiş, yani şeyici, Newton'cu fiziğin geliştirdiği imkanlar var, Boylan'ın da zaten bunlar çok yakın arkadaşlar. Artı Nifton'un kendisi de Robert Boyle'nin etkisiyle el kimya deneyleri, simya deneyleri yapıyor. Sadece el kimya değil, simya deneyleri de yapıyor. Dolayısıyla e, çekimle alakalı fikre ulaşması şeyin e, Nifton'un bununla da son derece alakalı. Simyaya kapıyı kapatmamış olması. Kapatmıyorlar. Evet. Bu anlamda hocam tekrardan e başta konuştuğumuz yer aslında. Ve en büyük problem de onu da söyleyeyim de bu bazı olaylar tarihte ben ona sınır olaylar diyorum. Ne acaba? Sınır olaylar. Mesela hmm. manyetizma bir sınır olaydır. Yanma olayı bir sınır olaydır. Şimdi hani Gazzali'nin tehafitte yanma olayını mı? Yanma olayını İbn Sina açıkladığını zannediyoruz. Ya yani yanma olayını Lavoisier'e kadar kimse açıklayamıyor ki. Lavoisier dediğin de 18. yüzyılın sonu yani Fransız Devrimi'nden sonra idam ediliyor zaten adam. Avrupa'da flogiston teorisi de bir teori var. Ondan önce de boynun teorisi var. Ve bu yanma olayında dikkat edersen en temel unsur da ateştir. Şimdi Nasıl ki fizikte ışık, kimyada da ateş. Hmm. Bütün klasik dönemde e, en önemli e, sınır kavramlar bunlar. Bu sınır kavramı çalışıyor Robert Boyle. İşte zaten modern kimyaya giden süreci başlatıyor. Çünkü bu tasarımlı, yönlendirilmiş, denetlenebilir deney fikrini hatırlarsan geçen söyledik. E, e, İngiliz centilmenleri aristokturaları önünde yapıp, ve bunu nasıl yaptığına dair de dökümanları verip tekrar edebilirliğini, denetlenebilirliğini çoğaltınca deney artık e, kim, el kimyacıların ya da simyacıların laboratuvarında gizli, sırlı bir şey olmaktan çıkıp e, modern yeni bilimin Nova Scientia'nın bir bileşeni, üç bileşeninden birine dönüşüyor. E, dönüşüyor. Hmm. Tabii bunu e, yalnız burada Cabir'in şeyin, e, Cabir'de olmayan Robert Boyd'de olan bir fikir var. Cabir hiçbir zaman Mekanik bir evren düşünmedi. Çünkü zemine koyduğu de Ve bu nitelikler somuttu onun için. Nesneldi. Dolayısıyla o nitelikler üzerine kurulu bir ontolojiyi niceliksel bilmeye çalıştı. Ama şey değilse, boy, ise işte şeyden gelen Galilei, Kepler, Efendim, Descartes, e, Huggins, e, Huck gibi e, ve Nifton gibi isimlerden gelen bir mekanik fikrine sahip olduğu için e, maddeyi... E, Tırnak içinde boşlukta hareket eden parçacıklardan kurulu kabul etti. Ve bu parçacıkların e, kendi aralarındaki ilişkiler ve dizilişini ne uyguladı diyelim ilm-i mizanı. Dolayısıyla işte bildiğimiz kimyaya giden süreci hmm. başlatmış oldu. Başlasın artık bin yıl neredeyse sonra. E Dokuz yüz yıl. yıl tabi tabi. Bin altı yüz altmışlar yetmişler. En az sekiz yüz. doksanlar. Bir, tabii 1691 ölümü. Hı hı. 1691. Bu, ölümü. bu anlamda başta aslında konuştuğumuz şey simyanın e, gerçekten yanlış anlaşılması meselesi. Özellikle Newton'un da hani bir simyacı olarak ortaya çıkması, Boyl'un, Paraselsus'un o e, i̇şte simya davran, kelimesiyle el kimya kelimesini ayıramadığımız için sizin siz ayrım o yüzden mi güçlü yapıyorsunuz? ben yapmıyorum canım. Ayıra o bu bilim tarihi var. Bugün var. Tabii tabii bilim tarihi tarihinde olan bir şey canım. Hı hı. Yani sofistikasyon. E, şimdi biliyorum. şöyle, el kimya Mısır'da da var. El er kimyadan kastettiğimiz şey, laboratuvar ortamında fiziksel süreçleri takip ederek e, maddeyle uğraşmak demek. Sinyay ise daha çok böyle sihirle, büyüyle alakalı tarafı demek. Ama bunlar iç içe. Şimdi astronomide de böyle. En büyük matematikçi astronomumuz kim? Batlamyuz. E, Batlamyuzun tetrapolisi de var canım. Sinyası da var. Eman astrolisi de var. Hmm. Matematiksel astronomist de var. Fiziksel astronomist de var. E, bunlar iç içe olan şeyler olduğu için... Ve popüler olan tarafı, diğer tarafları çünkü bugünkü bilimin parçası haline geldi. Diğer öbürleri artık olarak duruyor. Biz o artık tarafa bakıp aa bu mu diyoruz. Halbuki öyle değil. Hmm. E, el kimya dediğim şey ya diyorum ya sana. Silah teknolojisinin buna dayalı, boya teknolojisinin buna dayalı, kağıt teknolojisinin, mürekkep teknolojisinin, beslenme, ilaç. Hepsi buna bağlı. Bunu da el -kimya ile yapıyorlar işte. Hmm. O ayrımın o zaman netleşmiş ama o ayrım... E başta alıntı yaptığım şey dolayısıyla simyanın el -kimya diye çevrildiği o, o zaman karışır iş. hareketli. Yani tüm asıl olanları astroloji olarak düşünürsen evet. tam iş karıştı gitti o zaman ya. Bu sorun orada o zaman. Evet oradan kaynaklanıyor. Yani kavramı yanlış kullanınca mefunda farklı oluyor tabi ister istemez. Bu e Cabir bin Hayyan'ın hocam e şeyi e Artık e, yani zihnim mi çekiyor bilmiyorum Da bugünkü modern fiziğin e, ya da kimyanın e, ele aldığı başlıklara çok yakın. E... Ya bak ben şimdi modern bilimle alakalı kitaplar okuduğum zaman, bu, okuduğum zaman derken popüler şeyi kastetmiyorum, bilim adamlarının yazdığı okuduğum zaman, iş biraz zaten sihre büyüye doğru gidiyor. Yani gerçekten kontrol edilebilir e, matematikle kontrol ettiğimiz bir tarafı var ama. E, Hakikaten bilim çok ilginç bir noktaya geldi. Bunu bizzat büyük fizikçilerin yaptığı konuşmalarda, müzakerelerde, tabii yazdıkları kitaplarda bunları söylemiyorlar ama e, özellikle söyleşilerde ve yaptıkları tartışmalarda ki bunların bir kısmı YouTube'da var. Dinlediğin zaman e, bilimin geldiği nokta e, aslında dediğim tekrar ediyorum. iddialar bakımından çok fark yok zaten. Yani Aristoteles'in e, evreni bilmek, hakikati bilmekle bugün Farklı değil. Sadece onun için geliştirdiğimiz teoriler, o teoriler için kullandığımız teorik yapılar değişiyor tabii. Çünkü e, tırnakçıda ciddi bir gelişme var. Alet edevatımızı geliştirmişiz çünkü. Dolayısıyla bu kimyada da, yani Cabir'in, hatta Cabir'in de dayandığı İskenderiye el kimya geleneğinin e, ve onların da dayandığı e, simya geleneğinin temel iddiaları bakımından, biz aynı şey değiliz yani evrenin maddenin içine nüfuz etmek istiyoruz. Nereden oluşmuş bu diyoruz değil mi? İşte hastalıkları iyileştirmek istiyoruz. Silah teknolojileri üretiyoruz. İnsanın daha yaşaması daha rahat yaşaması için çeşitli teknolojik buluşlar yapıyoruz. Bak bu devam ediyor. Aynı şey bunlar yani o nasıl başlamışsa oradaki temel yapılar büyüyerek gelişiyor. Yani hani ben bir şişen balona benzetiyorum. Tabii bu ile niyaya şişmeyecek, entropi yasası gereği bir yerde patlayacak, içine çökecek. Onu da söyleyeyim yani. O kaçınılmaz. <gülüyor> Fakat yine de bu hikayenin tam ortasında bunun buna sayısal veriler kodlamaya çalışmak, bunun tekrar eden sayısal, sembolik anlamı ve değeri olduğu mu? Tabi şöyle... İstiklal, İstiklal, de var mı bu atıklar? Yok, hayır, yok, hayır. En azından veri, gelen verilerden bilmiyoruz. Tabii bu batıda, şimdi biz... ...bunun hani Robert Boyle üzerinden modern bilime giden şey ya da Bruno da bundan çok etkileniyor. Bu Helmetik simya genelinden. Hmm. Anladın ya Yani şimdi... ...özellikle bilimin ilk kurucu, yani Nova Scientia'nın ilk kurucu babalara... ...hepsi neredeyse büyücü. E, cadılık işleriyle uğraşıyorlar, astrolojiyle uğraşıyorlar. Böyle spiritüel yapılarla çok meraklılar. Gayet doğal o dönemde. Hmm. E, bu yavaş süreç içerisinde yavaş yavaş... E, ...özellikle Kant'tan sonra tamamen... ...başkalaşıyor. Ha burada da <gülüyor> o temel ilke fiziği fizikle ölçmek meselesi ama o bilimi de sınırlandırıyor işte. Bilimi sınırlandırdığı zaman pek çok şeyi dışarıda bırakmak zorunda kalıyorsun. Bugün bilim felsefesinde bir tartışma noktası da bu. Yani mesela diyelim ki insanı, insanın duygularını, sanatı, şuyu buyu bilimle izah edemiyorsun. Yani bilimin bilimin sınırlarını korumak için bilimi sınırlandırmak zorunda kalıyorsun. Yani bilimsel olanı, daha güzel bir ifade kullan. bilimsel olanı korumak için bilimi sınırlandırmak zorunda kalıyorsun. Çünkü o da bu sürecin doğal bir devamı. Sınırlandırmazsan evet. da bilimsel olan ortada kalmayabilir. Kalmayabilir. O, evet. bu, bu da riskli bir konu. Hı -hı. Bilimin kendisinde bile bu artık bir risk. Bugün şu mi? andaki bilimin. Çünkü atom altı ve atom üstü büyük yapılarda, yani büyük ölçek ve küçük ölçekte... Tutabilecek bir şey yok. Yani, en azından bilimin tanımını değiştirmek zorundasın. Hı. -hı. Yani o klasik devam eden yapıyı olduğu gibi muhafaza etmek çok zor. Yani en önemli konulardan biri şu anda bilim felsefesinde demokreşim. yani bilimin sınırını verilemek tabii. Eyvallah hocam vaktimiz bitti. Yine geçtik. Ee, bir hafta daha. Cabir Bin Hayyan etrafında. Benim açımdan çok verimli oldu. Ben çok heyecanlandırdı beni Cabir Bin Hayyan. Bilmediğim pek çok cephesini ve veçesini görmüş oldum. Önümüzdeki hafta herhalde, yaşarsak yani, inşallah, Allah ömür verirse yine yeni bilimin köklerine devam edeceğiz. Büyük ihtimalle i̇bn Sina üzerine duracağız ve bu faslı tamamlayıp modern bilime Descartes özelinde, Newton özelinde yani oradaki önemli isimler üzerine, çünkü genel üzerine konuştuk modern bilimin ortaya çıkmasının ee, genel özelliklerini tartıştık. Şimdi tekil özellikler üzerine ki hepsine değil tabi yani Galilee'yi şunu bunu tek tek tartışırsak ömür yetmez. Ee, hepsini de bilmiyorum zaten. Ee, Descartes'ı, Nifton'ı e, biraz e, mercek altına koyup ondan sonra e, şeye doğru, günümüze doğru ilerlemek lazım. Yani evet. Kaç yüzyılda geliriz bilmiyorum ama yavaş yavaş en azından adım atalım. Tamamdır. İyi, i̇yi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar. <gülüyor>